يا رب العالمين الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم مثبتوا الله الذين آمنوا بالقبل ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضلوا الله الظالمين ويفعلوا الله ما يشاء صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه Elhamdülillahi rabbil alamin. Estagfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum el lazı la muc abada ve dafaat ankum şur'e ila illa al al al al al azim. teala verdiği fırsatları ganimet bilen vakitlerini dakikalarını Allah'a taat ve hizmet yolunda geçiren bahtiyar kullarına ilhak eylesin. Amin. Amin. Cümlemize bu yolda devam, sebat, istikamet, azim, gayret, ciddiyet ve şevk ve iştiyaklar nasip eylesin. Amin. Amin. Usanmaktan, gevşemekten muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ben yani 40 sene evvel hangi istek ve arzu üzereysem bu sohbet ve cemaat işinde, şimdi aynı istek üzereyim ve daha da artmış durumdayım elhamdülillah. Siz nasılsınız bilmiyorum. Geldiğinize göre aynısınız ama çoğu gelemeyenler aynı değil. E kimisi yaşlandılar, kimisi hastalar. Ben de tabii genç başladığım için çok insanlar ahirete gidiyorlar bu arada. Efendim kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdan bizi de mahzun ediyorlar. Ama tabii ki yolculuk devam ediyor. Allah Teala bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Amin. Size bunun kaç katı yerler nasip olacak inşallah. Kaç katı abdestler, tertemiz abdest yerleri. Efendim insanların önüne çıkmadan, sokakta rahatsızlık vermeden avlu, avlu bile çıkacak inşallah. Yani siz biraz tüttürmeden de duramayanlar var arada. <gülüyor> Tüttürüyorlar adamlar, ne yapacak? Bacası sanayi olmuyor tabii ki. Ama Allah bıraktırsın tüttürenlere ama. <gülüyor> yani oluyor bazı gece uzuyor, gece kalacağız. Tesbih namazı kılacağız. İnşallah kandil geceleri itikaf yapacağız. En başta işte yer sorun yani insanlar rahatsız ediyoruz diye ben de çok duramıyorum burada yani. O bakımdan rahat olursak inşallah çok hizmet yapacağız. Önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılır size. Onun toplantılarını yaptık. İşler yolunda elhamdülillah. Yani burada bir büyük bir merkez olacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Siz evliya'yı da bozarsınız ha. Ben doğruyu konuşurum yani. Onun için bazı Allah dostları gizli kalır. Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği adamlarda çok veliler vardır. Bunların çoğu da gizlidir. Böyle ortada olup, önde olup, vitrinde olanlar benim gibilerden dikkatli olun yani. Sakının yani. Doğru dediğini alın, amel edin. Yaptıklarını idare edin işte böyle. Allah affetsin diye dua edin. Vitrindekiler çok ıı, salih zatlar çok vitrinde olmuyorlar. Biz de mecburen artık vitrinden kalkamıyoruz. Koydular bizi oraya bırakmıyorlar bizi artık. Bizim, bizim çaremiz Allah'a kalmış. Bizim için istifar edin. Ama mecburuz, vazifedir. Ben de artık burada, ben, yani kendimi de harcıyorsak da harcıyoruz. Ümmet kurtulsun meselesi. Yani kendimizi de zayi ettik, epey ettik yani. Maddi manevi ettik yani de ne yapalım artık. Dönüş olmayan bir yol. Mecburuz, bir şeyler anlatacağız yani. Ama Veliler, salihler, gizli. Ee, yani İsmail Hafız, İsmail Efendi hocamız e, şimdi hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Allah'ın öyle dostları var. Kaybolsalar aranmazlar. Şimdi ben kaybolsam arayanım çok olur. Niye? E kim kavga edecek milletle daha? Patır, kütür. Gürültü kesildi yani diyecek. Ulan bu gürültü niye kesildi? Hakiminiz diyorsunuz hakkın sesi, kiminiz diyorsunuz nefsin sesi. Hepiniz bir şey konuşuyorsunuz. Mevla bilir benim için konuştuğumu da. Hesabım oraya Mevla vereceğim. Ama şimdi ben kaybolsam bir, bir sessizlik olur. Nerede, niye sessizlik oldu dersiniz değil mi? Çünkü gürültüye alıştınız biliyor musun? Sizi şimdi köye götürsek iki gün duramazsınız. Niye şehrin gürültüsü zurna murna lazım? Korna çalmıyor falan. Huzursuz olursunuz yani. Ama şimdi İsmail Efendi vefat etti. Kimse cemaattan arayan soran oğlum İsmail Efendi nerede falan olmaz. Çünkü öyle dostları var ki diyor. Kaybolsalar aranmazlar. İsteseler verilmezler. Kız isteseler bile geri çevrilirler. Fakir hakir görülülebilirler. Yani İsmail Efendi hocamıza bunun kaybolsa aranmaz tarafı tutuyor tabii de. Hepsine bir sıfat tutabilir. Böyle dostlar var. İşte o mübareklerden biridir diye ben hüsnü zannediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Yani kimse hakkında kesin cennetlik, veli, salih hükmü veremeyiz. Ancak ne diyebiliriz sünnet seniyeyi sahihaya göre ahsibu hakeze. Ben öyle düşünüyorum, zannediyorum. Böyle olacak ya lillahada. Allah karşı kimseyi temize çıkaramam. Yani Allah diyemem ki arabı bu çok mübarek kul. Ha buna ona göre muamele et. Allah gaallamul guyuptur. Celle Celalu Onun için ben e, kimseyi Allah karşı teskiye yapamam ama ben böyle düşünüyorum Ya Rabbi, düz anlama göre muameleyle dersiniz. Birbirinizden sevdiğiniz kimseler hakkında. Çünkü öbür türlü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Çocuk vefat etti cennetlik diye Ayşe annemiz Usfuru minâ safiril cenne'ye Cennet güvercinlerinden bir güvercin gitti deyin de Ey Ayşe sen de ne fuzulü konuşuyorsun dedi. Yani ne biliyorsun cennet güvercini falan hemen hüküm vermedi. dedi. Allah Allah. Şimdi bu hadis hakkında şarihler çok detaya girmişler. E diyorlar nasıl oldu çocuk zaten günahsızdır. Niye böyle buyurdu? Fakat bazı şarihler, ulema diyorlar ki muhaddisler diyorlar ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman çocukların cennete gideceği bir vahiy edilmemişti. Çünkü vahiyler zaman içerisinde geldi. Vahiy edilmediğinden orada hükmü kesinleştirme demek istedi. Çünkü çocuk günahsızdır. Ee, ama sonraki hadis-i tabii tabi e, Günahsız oldukları Cennet ehli oldular Hatta müşriklerin çocukları bile Bulu ermeden ölürlerse Hatvalül müşrikin hademüheli cenne Müşriklerin tıfilleri Bulu ermemiş ölenleri Cennet ehlinin kademesidir Yani cennette hizmetçi olacak <gülüyor> Cennette hizmetçilik dünyada krallıktan Üstündür Ben tercih ederim şahsen de Beni kim edecek öyle Ondan sonra işavamza garantisi var. E, fakat tabi e, tabii o sonra vahiy edilmiştir Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama e, yani garanti konuşmaların iyi olmadığına delalet ediyor bu hadis-i şerif ve e, daha da bir önemli bir hadis-i şerif var. O da sahabe-i kiramdan bir zat e, vefat etti. Hatta harpte şehit olduğu onu hatırlıyorum yani şeyden. Hadis-i şerifi öyle hatırladım. Yani harpte şehit oldu. Ee, yine diğer arkadaşları heniyen leül cenne mübarek olsun şehadeti cennet ona asan olsun dediler sallallahu aleyhi ve sellem hemen e, müdahale et leallahu tekelleme bima la ya'nihi ya elbekile bima la yughnihi birkaç kere söylemişim bu hadis-i size yani ne biliyorsunuz hemen cennetlik oldu mübarek olsun belki de dünyasına ahiretine yaramayan boş laflar konuştu. Yani adam harpte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, ordusunda bundan öte bir şey var mı ya? Hiçbir peygamberin ordusu onun kadar üstün olamaz. Sahabesi de üstün olamaz. Orada e, şehit oldu zahiren. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehit olmadı, buyurmadı. Hani mesela kuzman meselesi gibi değil. Kuzmanda neydi ne buyurdu? Ben onu cehennemde görüyorum buyurdu veya işte efendim bir kadife parçası ganimet malından aşırmış. O tutuşuyor üzerinde buyurduğu bir iki durum var. Onlar münafık çıktı. Onları kastetmiyorum yani burada. Bu ayrı bir konu. Burada buyurduğu şudur ki sallallahu aleyhi ve sellem yani kesin hüküm vermeyin. Ola ki mala yani bir şey konuşmuştur. Şimdi bizim mala yani konuşmayanımız var mı? He? İlla vardır evliya Allah vardır dünyada da. Ben yani normal ortalama bir Müslümanlar konuşuyorum ben. Benim de aralarında olduğumuz. Yani ma la yani konuşmayanımız var mı? Yok. Bu şehit olmayı bile engelleyecek bir durummuş, görüyor musun? Ne biliyorsun buyurdu? E, ma yüdriyke. Ne? Sana ne bildirdi şehittir. Ha şehit değil buyurmadı ama. Yani orada ne yapıyor? Böyle herkes Allah adına kalkıp ahkam kesmesin meselesi. Belki de fuzuli bir laf etti. Ya da bir vermesi gereken bir hayırda, infakta, hasenede veya sadakada veya bakması gere göre, gereken bir anne babası veya yakını sılay rahim ile ilgili vesaire. Vermesi gereken bir yerde efendim ne yaptı? Cimrilik yapmış olabilir. O cimrilik de ne yapar? Onun şahadetiniz engelleyebilir. Onun için belki böyle şeyler olmuştur. Hani kesin hüküm verin buyurdu. Bu itibarla yani kimse hakkında kesin konuşmuyorum ama İsmail Hoca Efendi hakikaten benim gördüğüm çok sene beraber oldum. Efendi Hazretleri'nin her pazar sabahı hat-ı şerif namazdan evvel olurdu. Çünkü açlı şerif okunacak başka zaman yani namazdan sonra olsa da pazar sabahları önce olurdu. Çünkü peşine Aşı Şerif okunurdu. Aşı Şerifi illa onu okuturdu. Yani dünya kadar hafız gelse misafir, kurra gelir efendinin orası kalır mı efendi varken? Kaynıyordu. E bir de çok misafir gelirdi pazar sabahlar. Cumartesiden gelirlerdi, gece kalırlardı. Dünyaner tarafından. Fakat ee, illaki pazar sabahı Aşı Şerif'ten sonra bir Aşı Şerif oku dendiği zaman ana yani hafıza normalde ee, işte bizim Taşları dağıtan Arif efendi olsun Rahmetullahi alev, onu da kabri nur olsun Mübarek bir zattı taşları dağıtan Veyahut da işte ondan sonra kim taş dağıtıyorsa işte birine bakardı böyle mesela hafızlardan Veya biri ona işaret ederdi, bu hafızdır, misafir gelmiş falan O da ona derdi ki aşır oku Rastgele biri okurdu Ama pazar sabahı olursa Çünkü pazar sabahının okunan aşırı neyin şeyin teşkil ediyor Efendi Hazretlerimizin pazar sabahı cemaate yapacağı sohbeti teşkil ediyor çünkü Efendi Hazretleri ders orada önceden tertip etmezdi. Okunan aşırı şerifi Mevla münasip gördü cemaata. Onun için oradan mana verirdi. Tabi oradan çok tafsilata girerdi. Ayrı dava bir ayetten bir geçerdi. Ama aşırı şerif ana tema dersin e, sohbeti o aşırı şeriften yapılacak. Onun için pazar sabahı kimseye ne yapmazdılar? Taşçılar, taş derken ellere dağıtılıyor ya taş diyoruz ona ama esasen şey... Lüle taşı şeyden. Taş ama bak lüle taşı yine taş oldu yani de. Lüle taşı bilir misiniz? Eskişehir'i bilir misiniz Eskişehir'i? He? Eskişehir'de Lüle taşı diye bir bembeyaz taş çıkar. Böyle çok hafiftir. O kadar hafif kuş gibi. Anladın mı? Den evvel onlar dağıtırır. Sayıyı muhafaza için. Tefriciye ile tünciye Çok yanlış okuyorsunuz. Sayıları hayat etmiyorsunuz. Adabını bilmiyorsunuz. Ondan sonra... Tefriciye okuduk, tutmadı. Tüncine okuduk, düzelmedi. Milletin gözü açılmış, öbürü kanserden iyileşmiş. Geçmiş kitaplarda efendim, İzmir Yunan işgalinden tefriciye ile kurtulmuş. Meşayih yazıyor. Kaynak verdim. Millete zannediyor ki bilmem kim kurtardı. Ne bilmem kim kurtardı. <gülüyor> tefriciye ile kurtuldu. Anladın mı sen? Şimdi kardeşim sayyer ya ayet edepler Usul, adab, tefriciyle tünciğine da çok havas var. Yani onları bir anam şeyim vardı, iskeletim vardı, üstüne bina yaptım. Bastım inşallah bundan sonra tefrici ateş gibidir. Yangını yaktın, anında tefriciye okundu hoşun olmaması mümkün değil. E daha demek bir Suriye'nin kurtulmasına bir tefriciye tutturamamışık yani. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar mübarek insan var diyoruz ama bu Suriye'de ne oldu böyle hala düzelmiyor. Irak öyle erisü net bitti bitiyor ya, şah mahvetti. etti. Bir tefriciyeyi doğru dürüst yapamadık. İnşallah yapacağız. Ama evvela ilim ilim ilim yani usul adab ve ince mahyurul usul, hürmul usul, bitaẓiyehimul usul diyor. Molâhu vazetleri olsun vesaire usul fıkcılar. Yani insanlar isteklerine kavuşmaktan mahrum oluyorlarsa. Niçin mahrum oluyorlar usul ve adabına riayeti zayi' ettikleri için. Defrici herkes meşhur kurslarda hemen dağıtırlar falan falan. On ben alayım, elli ben alayım, yüz ben alayım falan falan. 4444 tamamlandı hesabı. Ama iş olmadı. Halbuki ateş gibi olması lazımdı. Edebere hatsizlik var, huzursuzluk var, ikhlassızlık var, manayı düşünmemek var, varolu var, gaflet var bir şey var yani. Onun için. Az kimselerle hani biz 40 kişiyiz birbirini biliriz hesabı kişilerle yapılabilirse bir şey ateş gibi sirahat eder. Salat Tefriciye'nin bir adı da Salat-ı Nariyedir. Nar ateş demek. Niye Nariye? Evliyaullah yapıyorlarmış, ihvana bölüştürüyorlarmış. Ateş gibi anında bitiyormuş o iş. Niye bizim iş bir iş bitmiyor ya? Yani ilime de bakmıyoruz ha. İşi biraz adete döktük yani. Olmaz. Şimdi o 60 şerif taşları dedim anladın? Sayıya riayat için yani 500 kere La Havle-i Şerif okunacak Her ilanda 100 kere oluyor ya E şimdi 101 olsa sayının sırrı kaçtı 99 kalsa Anahtarın dişi eksik oldu Kapıyı açmaz Onları hep yazdım Kaynaklarıyla yazdım O işte katm şerif taşları o Sayıya riayat için dağıtılıyor Bir tane e, Hacı Efendi gelmişti yaşlılardan e, Dağıttılar öyle Efendinin yanına o da oturuyor <gülüyor> O da onu şey zannetmiş ne zannetmişti, beyaz ya, badem mi şeker zaten, attı ağzına. <gülüyor> mübarek adam, ben sana dedi. ne yaptın ya? Efendi anlamadı ona, bir baktı, ağzına bir şeyler yapıyor. Ondan sonra, ama işte şeker gibi de mübarek, zikir aletleri, onun için hürmet edilecek, işte okunurken yüksekte tutulacak. Yani okunmazken elin aşağıda olabilir, tesbih de öyle. Çekilmezken elin aşağıda olabilir. Ama çekilirken mutlaka Göğüs cisasına, kalp cisasına veya işte göbekten yukarı en azından ha ona riad edilecek falan filan. İşte onun için o e, taşları dağıtan derken yani yanlış anlamayın ne taşı ne oluyor falan diye. Milleti kafasına atmıyoruz taşlar. Zikir yani şey lüle taşı deniyor ona. Çok hafif kuş gibi bir taştır o. Kuş gibi. Böyle elinde var mı yok mu anlamazsın. Ama adı taş yani lüle taşı. Onca kat bir şerif taşı diyoruz ona. Efendim eee o kadar hafız gelse diyelim 60 şerif bitti, taşlar toplanır geri. Taşlar toplanırken işte aşırı oku. Pazar sabahı felancaya aşır oku diye bazı kere cemaat kalabalık olur. Bağırırdı Arif Efendi. Ee, şeyden yani sesli bağırırdı ki adam duysun da okusun diye yani. Ama pazar sabahı hiç sesli lüzum var mı? Yok. Kim okur? Mutlaka İsmail Efendi okur. Niye mutlaka İsmail Efendi okur? Çünkü öbür hafızların bildikleri bir yer var. Veya üç yer var veya beş yer var. Hani insan içinde okuyacağı zaman kendine güvendiği yerler. Anlıyor musun? Adam hafız da olsa her yerden haşrıya giremez. Girer de çıkamaz yani. Öyle de durumlar olabilir. Bu sefer ne yapar? Belirli aşırları vardır hafızların. Hatta biz böyle çocukken tabii çok matraklığı da severiz yani. Beş sene evvel gelir, beş sene sonra gelir aynı haşrı okur. Biz onu da unutmazdık yani. mübarekadan bir aşır daha ilave etmemiş derdik yani. Onun için sabit okur. Efendi Hazretleri de ne ister? Sabit bildiği bir yerden okumasın. Neden? Bu cemaate Mevla nereyi vazettirmek istiyor? Nereyi münasip gördü? O çıksın meydana. Onun için İsmail Efendi'ye ne yapar? İsmail Efendi daha o aşırı oku denene kadar hiçbir şey düşünmez. Bu da zor iş ha, yapacağı iş değil. O anda bir yerden okur ama Kur'an her yerine denk gelir yani. Ama o anda aklına gelecek. Biraz evvel hesap yapmayacak nereye okuyayım diye. Mevzu oradan çıkıyor. Onun için rahmetullahi aleyh öyle meşhur olmuş idi. tevkî Cafer Camisi'nde imam oldu. İşte bir başka yerden geldi oraya tayin herhalde. Çok eski zaman, 80'li yıllar ama ben hatırladım Trakya tarafındaydı zannedersem. Oralardan geldi oraya. tevkî Cafer de zaten e, ancak tamir edilmişti cami. İsmet Baba'nın tam karşısıdır. İsmet Baba Hazretlerimizin tekkenin Tam karşısındaki caminin adı Tevki-i Cafer Cami-i Şerifidir. Hazırısında çok büyük ulema evliya yatıyor derdi Efendi Baba Hazretleri. Yani Fatih kurmadan, hediye yapılmadan geçilmesin. Orada imam oldu. Sonra biz Recep hocalarla, Recep hoca, Ömer hoca, işte Mehmet hocalar, onlar o cemaatle biz İsmail Ağa'da ders okurduk. Efendi Hazretleri'nin emriyle. Sonra bazı sıkıntılar oldu falan. Tevki-i Cafer'e indik. Onlar da medreseyi oraya taşıdılar. Çınar altından evvel. Dediğim 80'ler yani, sonra çınar altına geçti, büyük medresede. Tevkî-i Canfer'de biz bayağı kaldık yani, ders okuduk, okuttuk, itikaf yaptık, gecelerce yattık, onlar bayağı kaldılar. Ne Hoca Efendi kardeşlerimiz, şimdi hizmet ediyorlar, Allah hizmetlerini meşgûr eylesin. Yani bizim şimdi şalvalı cübbeli de medreseler de çoktur ve bazıları efendi Hazretlerin usulüne biraz katarlar bazıları da eksiltebilirler bazıları da sifille gidip resim de çektirebilirler bazıları sifille resim çektirebilirler bazı medreselerin hocaları veya medreseler şimdi ben bunlardan endişeleniyorum niye endişeleniyorum e çünkü bir adam kalkıp rekaip namazı kılacağına haram işle daha iyi derse bunun ehl sünnet olsa niye yarar? Bunu eli bidat söylemez. Yani eli sünnet bir adamsan ama öyle bir iş yapıyorsun ki eli bidat yapmaz. E şimdi bununla teşriki mesai yapan şalvarlı cübbeli talebeler, mollalar, hocaların sorunu vardır. Ne sorunu vardır? Hadislere itikat sorunu vardır. Hadislere itikat sorunu nedir? Efendi hazretlerimize göre ruhul beyanda ne varsa, Hunye'de ne varsa, mektubatta ne varsa, risale kuşeyde ne varsa bunların ki çoğunun kaynaklarını yani çoğunun demeyeyim, bazılarının diyeyim bazılarının kaynaklarını bulamayabilirsin sahihlerde. Ama Efendi Hazretlerimiz'in itikadı nedir? Meşayih hadis diyorsa hadistir. Onlar mutlaka Resulullah Efendimiz'den almışlardır, ki de görüşmüşlerdir uyanıkken. Bizi alakadar etmez, biz çünkü Gazali'ye güveniriz, Geylani'ye güveniriz. Bu itikadı ne yapar bu iş? Sıkıntıya sokmaya başlar. Yani Efendi Hazretlerine bağlı olup da itikadı bu noktada bozulursa, Yarın bundan bereket kalır mı? Kalmaz. Çünkü efendi hazretlerinin usulü efendinin itikadına göre devam edenlerde bereket hasıl olur ve bereket devam eder. Bu itikadı değiştirenlerden bereket kalkar. Hele bir de efendi hazretlerine ne, tazim etmeyen, makamını ikrar etmeyen, mücedditliğini vesaire iman şartı değil. Ben bir şey demiyorum. Ama madem ikfanız biz bu itikattayız. Bu itikatta olmayanlardan da ne yapmamız lazım? İcidinab etmemiz lazım. Neden? Muhabbetimize ehil değillerdir. İkide bir ne yaparlar? Arıza çıkarırlar. Öyle mi şimdi? Nurettin Hoca ile biraz görüştük, ettik, dedik ki ehl-i sünnet üst kimlik meselesi dedik falan. Aa bir de baktık İslamoğlu'na gitmiş. Yani arızalar oluyor yani. Şimdi biz burada efendiye bağlı bir bir Recep Hoca gibi, bir Ömer Hoca gibi, Mehmet Hoca gibi antabiliyor muyum? Yani bizim Bizim fakirle birlikte okumuşuz, müzakere etmişiz, ömrümüz öyle geçmiş e Şimdi onlara ben Allah'ın izniyle kefil olurum Neden? Talebe giderse o talebede hadise inanmama diye bir sorun yaşanmaz Bak kefil olur ha, Medreseye vereceksin, talebeye vereceksin Ama şimdi onlar Efendim senin şeyini muhafaza ederler E sade onlar mı? Değil Onlardan okuyan, okuyandan okuyan, okuyandan okuyan Binlerce Elhamdülillah dünyaya yayıldılar o, o kanat Efendim seni beni orada otur dedi, buraya okut, okut, dedi. Efendi emriyle, her şey efendi emriyle, konuş efendi emriyle, otur efendi emriyle, yaz efendi emriyle, okut efendi emriyle. 7-8 yaştan beri kontrol içerisinde. E yani laf dinleme meselesi, bereket itaattadır, teslimiyettedir. Kendi kafasına daha iyi işler yapabilir, görünür ama bereketi kaçar. Ben şimdi diplomalara gitseydim okullara, bu bereket asla olmayacak. efendi senin sözü var. Ya ondan sonra Sadettin Hoca'dan okuyayım dedim. Okuduğun yeter dedi. Laf dinledik. Biz de ilim ilim heveslisiydik ama belki bereketimiz kaçacaktı. Ne olduğumuz belli değil. Okuduğun yeter dedi. Yani bazı yere de ilimdir diye de her yere de gönderiyor muydu? Göndermiyordu. Bu adam iyi alim, ehli sünnet, hoca, hacı falan. Çünkü neden? Ne diyorsunuz ona? Doku uyuşmazlığı. Meşrep meselesi ehl Sünnet olabilir, anladın mı? Zaten Hanefi Şafii hep Ehl-i sünnetir, o ayrılmaz. Mağdur-i türi de, de ayrılmaz. Orada ihtilaf söylemiyorum ama doku uyuşmazlıkları oluyor. Onun için Efendi Hazretleri'nin usulünde devam edecek adam, talebe çocuğu vereceği zaman da medreseyi de seçecek yani, öyle mi şimdi? Biz onlarla işte orada senelerce okuduk, camin içinde. Oradan sonra Tevki-i Cafer'e indik. Onlar zaten hoca oldular. Ondan sonra onlar çınar altına geçmişlerdi. Sonra yine geldiler, yine Fatih'te var, işte İsmail yanında varlar. Allah talebelerini bütün, bütün medreselerimiz, Efendimiz'in usulü üzere devam etmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Onlara da özel dua diyorum E çünkü biliyorum ki, Efendimiz şunu okuturdu, onu okuturlar. İlave bir şey kendi kafalarından katmazlar. Usulü bozmamak lazım değil mi? Demin ne dedik? Usulden mahrum olanlar, usulü zayi ettiklerinden mahrum oldular. Efendi Hazretleri'nin neyi eksik? Haşa kelle. Hafızlığında eksiklik var mı? Taliminde var mı? Kıraatında var mı? Arapçası da var mı? Tefsirinde var mı? Hadisinde var mı? Fıkhında var mı? Usulü fıkhında var mı? Tasavvufunda var mı? Yok Niye biz buna için ilave işler çıkaracağız? Niye onun inandıklarından eksik inanacağız? Niye onun okumadıklarından fazla bir şeyler talebeye okutacağız? Araştırmanın sonu yok Efendi onu engellemedi ben de 40 tane kitap okuyorum efendim bana izin veriyordu ama tasavvuf usulündeki kitaplar sınırlıdır. Ama ayet hadis tefsir dolu, hepsine bakardık. Efendim sen zaman da daha 30 tefsir 20 tefsir 40 tefsir açıyorduk yani değil mi? Beraber oku, okunuyordu yani yazarken hepsinden istifade ediliyordu. Bunlar ayrı şeyler. Ama talebe yetişirken mayası düzgün olmalı, kafası karıştırılmamalı. Çok da meraklılık iyi değil. Yani İsmail Hoca benle orada da küçücük bir evi vardı bir kat bir, bir kat derken böyle hepten yere yakın böyle kulübe gibi Orada senelerce kalır, sıralı ibadet eder, zikreder Ondan sonra Sonra ben Ramazan'da hep ümrelere giderdim Evvelki seneler Bu ara biraz birkaç sene nasip olmadı İnşallah bu sene nasip olur evet. Sizi bırakamıyorum, sohbet yapayım size diye Bu televizyonda kuruldu, başıma şey oldu ya evet. Diyorum televizyon var diye bir hizmet edeyim falan desin Geçen seneyi hoş ezberlediğiniz yok Geçen seneyi dinlersiniz bu sene yine Ben ne yapayım bir gideyim? gideyim olmazsa Ondan sonra Efendim Ramazan'da giderim ömreye şimdi ee, Bayramada kalırdım Bazı kere son on günlerde ekseri falan. Yahu izdihamlar Safa'da Merve'de her yer izdiham zaten Her sene bir bakarım İsmail Hoca oradan geliyor <gülüyor> Tek başına Grubu yok Arkadaşları yok işte dedim ya salihler veliler sevmez kara, gürültüleri gürültüleri. iki arkadaş dır dır dır, bile dedikodu ya yani. <gülüyor> hakikaten öyle. E, keşke becerebilsek yalnız durmayı da işte ben biraz özürlü gibi bir adam tabi muhtaç durumlarım var hallerim oluyor. Ama da becerebilen ne hala tabi. Ya bu barak adam ya Haç'a gidersin orada bir de bakarsın arafatta geziniyor. Oraya gidersin orada yaşlı da o zaman da yaşlı ya yani, tabi benden beki 30 yaş var. Türk yaşmaz da belki. Hiç ibadeti bırakmaz. her Ramazan ya. Yani öyle görürdüm onu. Bazı kere görüşmek bile görüşemezsin kalabalıktan şeyden. Zaten dünya kelamı konuşmaz. Ciddi insanlar, salihler böyle gidiyorlar. Arkaya işte böyle gibi şeyler, çöp çöpler, samanlar kalıyor. Hadi i şerif öyle buyuruyor. Salihler cemaat cemaat gidiyorlar. Ya bu salihune eslafe e ama ne yapalım? Biz salihlerden olamadıksa da salihleri seviyoruz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hocamıza rahmet eylesin. kabrinin nur eylesin. Amin. Gelemedim cenazesine. Öğlen namazı olunca zor oluyor. Geceleri uyayamıyorum. Sabahtan sonra derslerim oluyor. Öğlen namaz saatinde külçe gibi oluyorum. Ağır hasta oldum. Oluyorum işte benim. Yani niye gelmedi, niyetmedi düşünenler oluyor. Bak bugün biraz uyuyayım dedim öğlende. Yani bir iki saat uyuyayım dedim, kuvvet olsun hani Size sohbette falan Uykuda az da Yani ölüyordum Kırka düşmüş haberim yok Makinede şey olmuş Ne onun adı Ölçen makine, devamlı ölçen makineden şey bitmiş ne diyor sonra işte sensör sensörü bitmiş Allah Allah Uyandım öyle bitti baktım Bir ölçeyim dedim, baktım esas bir elden ölçen dese kırk La bu nasıl kırk oluyor ben yaşıyorum kırk lan. Dedim ki sohbet nohbet yapamam bu akşam herhalde, gidemem Telefon edeyim de ben dedim yani Yatıyorum aşağı diyeyim dedim Sonra <gülüyor> hanım dedi, sen şimdi iyileşirsin merak et. Biraz şekerli bir şey verdi bana Sen dedi, akşam yine bağırırsın, çağırırsın sen dedim, merak etme dedim ona Yahu dedim, hiç ümidim yok, nefes alamıyorum dedim ya Helal geldim yine O dedi ki, senle hidayet buldum O dedi, senle hidayet buldum Öbürü dedi, senle hidayet buldum İnsan seviniyor E ben şimdi 40 tane fabrikam olsa ne olurdu? Babamın fabrikaları batmasaydı da 10 misli artsaydı da Ne kardaydın? Fazla mı yiyecektim bir lokma? Ne olacaktı? Ama bir kişi diyor ki senle nidayet buldum O kadar seviniyorum Ya Rabbi bunlara bağışlarsın diyorum Kurban olduğum Allah'ım Birine bağışlansam kurtarırım ahirette Namaza başlayanlar, hanımı kapananlar Hep gençler böyle Hep seninle namaza başladık Bu yolu öğrendik Tarikata giymişler, cüppe şalvar giymişler var. Hanımlar çarşaf giymiş geçen. Bir hanım gelmiş çarşaflı, bizim eve bir vesileyle. İşte bir hanım da tanımıyorum falan dedi etmiyorum de. Sonra komşusu gelmiş demiş ya bu açık düşüdü bu falan. Allah Allah maşallah demiş falan şey yapmış. Sen nereden demiş sen böyle birden iddialı bunu falan demiş senin kocandan demiş. Ya bir sohbet dinledim demiş açıklıktan çarşafa geçmiş. Ortası yok yani başörtü yok. Çıplaklıktan çarşafa geçtim demiş kadın ya. Bu hafta oldu yani. Ya ne insanlar dünyanın her yerinde hidayet Allah yaratıyor. Efendi Hazretleri vesiledir. Bütün hepimizin vesilemiz odur mübarek. Kendimizde bir şey yok. Benden ne çıkar? Fitne çıkar, şer çıkar, fesat çıkar. Öyle nefsim itibarıyla düşündüğümüz zaman bizden hayır, kemal, hüsün, cemal beklenmez. Nefsimiz şerlerin yuvasıdır. Allah dostan hürmetine. Onlara kavuşturdu, onları sevdirdi, onları tanıttı. Şimdi ne diyelim? Nimetlerimize şükredelim, vesilelerimize tazim ve hürmet edelim. Değil mi? Allah tarafımızdan hayırla mükafatlandırsın. Amin. Hayırlı uzun ömürle muammer Amin. eylesin. Bütün sıkıntılarından halas eylesin. Amin. Muratlarını tahkik eylesin. Amin. Dünya ahirette başımızda daim eylesin, eksik Amin. etmesin. Amin. Onun için yani hidayet nereden geliyor? O mübareğin irşadından... Hakikaten bu kapının büyüklüğünden yani öyle salihler, öyle veliler var ki ya işte mesela o kaymakam babası ne mübarek adamı şey kimse tanımıyor değil mi mesela? Yani ne kadar belli değil mi? Tasavvufun ağırlığı, feyiz, bereket insanların simalarına yansımış değil mi? Ne ağır insanlar yani. Ne sabırlı, ne tahammüllü, rıza üzere. Yani Allah'ın böyle çok dostları var. Bizim de tanımadıklarımız da çok var. Allah Teala Sevgilerini, mahabbetlerini kalplerimize ilka ailesin. Amin. Amin. İsmail hocamıza da bu vesileyle Rabbim gark e gark rahmet eyleye, kabrin nur eyleye, derecesini âli eyleye. Amin. Efendim. O kadar tarikat dersleri, zikirler, bu kadar ibadetler, ne kadar. Bir ömür hep ibadetle geçmiş insanlar. Ya Rabbi çok hayırlarını göster ya Rabbi. Kabrinde eniş ve yolda eyle ya Rabbi. Amin. Ruh için buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah. Aşk eden Muhammed, abdü ve resulü. La ilahe illallah, Muhammedü Rasulullah. Fi klli lamhde ve nefese. Adama vüshağı, علم Allah. Allah, Allah, Allah, Jel Jelal. Ya Rabbi şahdetler, tevhidler. Hocamızın kabrine, ihtaailedik ve sülayla. Ruhaniyetini kabr daleyle. Sen salih amellerini kendisine nisve yoldaş ile. -e Bizleri de oradan unutmamasını, dua etmesini nasip eyle. Allah'ım amin. Ailesine sabrı cemil, ecrü cezil, hayl uzun ömürlerle, salih ameller ihsan eyle. Ya amin. Rabbel alemin. Allahum salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Hattaş'ı şey, Eskişehir'den geldiler Alperenler Ocakları'nın başkanlarından ondan sonra Ahmet Efendi'ydi herhalde o e, o Eskişehir il başkanı herhalde çok, çok mübarek adam çok nükteden adam Ya dedim sen gel televizyonda bir şey yap program yap milleti kırarsın geçiririz <gülüyor> mübarek adam çok yahu dedi şu eyyüelveledi bir bitiremedik dedi ya <gülüyor> dedi mübarek çok doğru söylüyorsun da biz de keyfimizden bağırmıyoruz derdimizden bağırıyoruz dedim yani ya anlıyorum dedi. Takip etmediği bir mesele yok. Hangi sohbetin neresinde ne geçmiş? Mektubat Şerif'te, Tergibi Terip'te, Şifa Şerif'te ya haftada belki 6-7 saat konuşma oluyor. Ya her kelimenin hemen peşini söylüyor ya. Maşallah zekasına da <gülüyor> <gülüyor> Yahu Ya o dedi e ya bitmedi ya Dedim çok doğru söyledin bana da dedim teşvik oldu bu söylediğin. İnşallah dedim bırak hızlandıracağım dedim. Beni dedi perşembe akşamı dedi kim çağıramaz dedi. Biliyorlar ki sohbet vardı. Asla dedi perşembe saat sohbet saati. Bir kişi telefon etme, çalmaz dedi telefonum. Ben sohbette kilitlenmişimdir dedi. Ondan sonra da izlerim dedi. Tekrarlarını izlerim dedi falan. Yani maşallah insan görünce ki ehli var, ehline ulaşıyor. Na adamlar var, na ehiller de var ama anlamaz, dinlemez. Dinlese de güler geçer. Ama mesela işte Salih Tuna bile şey çıktı. Sıkı bir takipçi çıktı, değil mi? Evet. Ben diyor, radyoyu açıyorum diyor, hep diyor, Lale Gül Efem dinliyorum diyor. Ondan sonra çocuklar diyorlar, ya baba demin dinledim, bir daha niye dinliyorsun? E demek ki ak akıl sahipleri, yazar çizer kişileri de e etkileyecek konuşmalar oluyor burada yani. Çoluk çocuk muhabbeti değil bu. Öbür türlü olsa, yani o da bir yazar çizer adam, altyapısı, kültürü de var. İslami manada da. Malumatı diyelim. Şeyini bilmiyorum, tam itikadını ben bilmiyorum. Değil mi? Biz de ona parantez içinde k nokta s diyelim, değil mi? Evet. <gülüyor> Ondan sonra yazıyor, ediyor. Yani ama hoşuma gitti. Ya diyor herifin biri dedi ki diyor, işte diyor peygamberden vahiy peygamberden geliyormuş Cebrail'e dedi, bu şirktir, bu müşriktir, bu gavurdu falan falan. Ya dedim ki diyor, ya ben de dinledim kardeşim. O onu demiyor ki, peygamberin makamı Cibril'den üstündür, Allah'tan daha evvel onun ruhaniyeti ilk yaratılmış, o telakki ediyor falan Hoşuma gitti yani Onu anlamış Maşallah. Maşallah Mesela benim için Bana hakaret etmiş, gülmüş Alay etmiş de tarana olsun çorba demiş İnşallah bir tarana yapıp çağırır Her şeyi söylesin Yeter ki derdimi anlasın Vehhabi kafasıyla yaklaşmasın Her şeye şirk müşrik demesin Değil mi? Yani hoşuma gitti Yazısı Hatta bana okutmak istemediler falan, sinirlenirim bir şey dedim. ya ne sinirleneceğim? Ben, benden dalga geçenlere bayılırım. <gülüyor> Zevk alırım. Benden dalga geçenler. Ama savunduğum değerlere, yani itikadi konulara falan onlara kader inkar etmesin, meşâhih inkar etmesin, hadis inkar etmesin, anlama çalışsın. Şahsıma onu desin, bunu demesin. Hiç zerre kadar etkilenmem. Bak adam, yani ilk üç yazı yazmış, Değişik değişik konularda yazmış Onlar hiç Efendim Beni umur, alakadar etmiyor Üzmüyor yani Hatta da sevindim memnun oldum Neşem de yerine geldi Dedim ne güzel yazmış ya adam dedim Hiç olmazsa dedim şu davayı anlamış yani O şirkle ile itham edildiğimiz Konulardan biri o İnternetlerde ee, Ama tabi bazı da Bile bile yalan konuşan var Bile bile yanlış konuşan var Kim ayetleri inkar ederse kim hadis-i şerifleri inkar ederse ben ona cevap veririm. Hakaret etmem, sövüp saymam. Asla. Ama şimdi iş gelmiş nereye? 3000 tane adamı var. Öl dedikleri zaman ölürler. Kuyruklu yalan. Benim kimsem yok. Allah'ım var Celle gele. Bu cemaatte ha burada bile yani sohbet yapıyoruz ediyoruz. 3000 kişi yok ki. Sohbete gelmiyor bile adam yani. Nereden öl ölecek. Adam cemaate gelmiyor ya 3000 kişi. Ne uyduruyorsunuz ya? Bir kişi bile öldesem ölecek adamım yok. Niye adamım? Çünkü öl, öl demeye adam yetiştirmedik ki biz. Yaşa demeye adam yetiştirdik. İhya etmek için adam yetiştiriyoruz. Vur kır insanı yitirir kaybettirir. Kılıç cihadı adam öldürür itittirir. Vazu nasihat İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Bütün derdimiz bu değil mi? İnsanları çekelim, insanları idarete bulduralım, namaza başlatalım E biz kendimizi tanıtalım da Beni tanısın, bana gelsin, ziyaret etsin, üye olsun, para versin Bilmem ne böyle bir şey senelerde biz yapmadık ki Her şeylerimiz bedava, sitelerimiz bedava Üyeliğimiz yok, bilmememiz yok Teşkilatımız hiç yok Ben derim el-Fatihah deyince bizi cemaat dağılır Bazısı da El-Fatih ayağa kalkıyor zaten <gülüyor> Birazdan olacağı gibi <gülüyor> Tabi Benden evvel kalkıyor adam zaten Halbuki kalkmaması lazım edeberi hadden. Ama kalkar e Bu da neyi gösteriyor? Benim böyle teşkilatlı iki bin, üç bin adamım Olmadığını gösteriyor e Gel sen burada bir hareketlere baksan Herkes bir şekil müşekkel vaziyette Su içer işaret yapar Efendim kalkar, gider, girer, çıkar bu da neyi gösteriyor? Doğallığı gösteriyor yani Burada şey mi yetiştiriyoruz ya Tövbe estağfurullah Yani bu lafı sen televizyonda söylüyorsun Bir böyle inanmadığı bir şey insan nasıl konuşur? Konuşuyorlar işte Onun için Biz ilimle uğraşıyoruz Ayet-Hadis'le uğraşıyoruz Anladın mı? Onun gibi filmle uğraşmıyoruz Hemen dedim işte İran'ın yaptığı filme gideceğim şimdi dedi İzlediniz mi diyor? İzlemedim ama hemen izleyeceğim, hemen izleyeceğim, falan falan. Dünya kadar yalan yanlış şeyler. Ee i̇şte işte Hz. Ali Efendimiz yok diyor? Hz. Ali doğmamıştı ki zaten. lan Hz. Ali doğmamıştı. Hz. Ebubekir Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile iki yaş arası var. Hayatının her safhasında Ebubekir var. Her safhasında. Diyelim ki iki yaş arası olsa on yaşa tekabül eder. Hiçbir karede Ebubekir'siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filmini yapıyorsun. Tam bir şia, Efendim şey operasyonu yani E millet deli mi ya? Hemen işte onu izleyeceğim hemen izlemeye gidelim Onun için biz ilimle uğraşıyoruz Filmle uğraşmıyoruz kardeşim Biz diyoruz ilmi yerden alın, kitaptan alın Ne manasız manasız ajanların bilmem Dünya çapında uluslararası mevzular bunlar yani Görmüyor musun İran? Daşı kurduran da İran Amerika ile beraber kurdurmuş IŞİD'i Yani Daşı kurduran İran e o bahaneyle ne yaptı Ehl-i Sünnet'i? kırdırdı, perişan etti. Bunlar sünni dedi. Sünni bahanesiyle normal el tutmayan, hilf yapmayan, halkı mahvetti, milyonları muhacir etti, insanların hırzına tecavüz ettiler. Neler, neler. Ya bunlar görmüyor muyuz ortada yani? Hala ne yani sen? Efendim. Onun için biz ilmimizle amel için, ihlas kazanmak niyetiyle sohbetleri dinlemeye devam edelim. Ondan sonra hidayet Mevla'dandır. Yaratan ancak allah Teala'dır. Bakarsın, Mevla çok daha hidayetler yaratır. İnsanlar hidayetine bizi vesile kılar. Ama tabii sapıtan olur. Yani sapıtan olmaz diyemeyiz. Ayrılan olur, terk eden olur. Ama yola gelen, yoldan çıkandan fazladır. Yani bizim cemaat açısından konuşuyorum. Yola gelen, yoldan çıkandan... Yani Efe Hazretleri'ne de ders aldıktan sonra ayrılan olmadı mı? Oldu. Ama milyonlar sebat etmiştir, hani Efenzenin 60-70 senelik meşihat hayatında milyonlar sebat etmiştir. 3-5'te ayrılan gördüm. Ama bu Efenzenin noksanlığına delalet etmez aşağı Çünkü adamın kendisi e, kaşınır, canı ekşili ister. Ayrıldı yani, başka tarikata giden oluyor. Veya hepten namaz abdelesi bırakan oluyor. E çarşaflıyken şimdi filmde oynayan var. Benim tanıdığım. Yani benim başıma bir işler açtılar, eziyetçi olaylarında falan. Eşi çarşaflı karısı Senelerce bizim hanımın arkadaşı Şimdi filmde oynuyor çıplak Ne yapacağız? Yani orada o zaman ajan mıydılar Değil miydiler onu bilmiyorum ama Oluyor böyle şeyler oldu yani Ama bu bir olur iki olur Üç olur falan anlıyor musun? Ama yola gelen ve yolda sebat eden hidayete erdikten sonra Kaymayanlar fazladır Allah bizi o çoklardan eylesin Ay. Sebat etmeyen şüphelere Düşen azlardan etmesin Ay. Amin. Şimdi buyurdu ki Hüccetül İslam Gazali Hazretleri sen eğer vaz etme işiyle müptela olursan, e siz de diyorsunuz ki bunu sen kendin oku. Biz vaz değiliz. Fakat hepiniz çevrenizde bu cemaatlere gelip gittiğiniz bilindiği için muhatap oluyorsunuz. Sen hocaya gidiyorsun. Hocayı çok dinliyorsun. Şu mesele ne oldu? Bu nedir? Bu ne değildir? Sorular soruluyor size. Ben biliyorum yani senelerdir bu insanların kuyu böyle. E sizin de konuşma adabında bir de niyet meselesinde efendim dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ben vaz ediyorum diyelim. Kendime vaaz etmekten acizim ama şekil olarak böyle görüntüdeyim. E sen de vaz ediyorsun yani aşağıda. Yani ben burada biraz yarım metre beyler yukarı oturmuş olabilirim. Sen de aşağıda insanlarla muhatapsın. O zaman dikkat edeceğimiz, sakınmamız gereken iki haslet var. Buyuruyor ki Ve neb eğer müptela kılınısan bihazel ameli bu vaaz etme işine ihtiraz sakınmalısın yani sakın. Nereden sakın? Anil hasleteyni iki kasletten sakın. Burada kaldık. Değil mi? He? Ben böyle hatırlıyorum. Elula birinci kaslet en tehter sakınasın ve bunun gerisi vardı, ayrı. En tesen sakınasın. Neden mine tekellüfi? Efendim zorlanmaktan ne hususta fil kelam. Konuşma hususunda tekellüf. Tekellüf yani e, zorlanmaktan ziyade yapmacık. Yapmacık konuşmalar. Şimdi onu... bir mana vereyim. O tekellüfte nedir diyor? Yani zoraki konuşmalar demek istiyor. Bil ibarat. ibarelerle, ibareler yani derin ıstılahlar. Derin ıstılah yani işte tasavvuf arasında deyimler, tabirler işte benim bir konuşma yapıyorsun ki Kimse bir şey anlamıyor Yani zaten niye yapıyorsun o konuşmayı? Anlamazsınlar diye yapıyorsun Anlamayınca ne olacak? Sen onların gözünde Büyüyeceksin Niye? Yani adam ne makamlara gelmiş ya Bir saattir konuşuyor bir şey anlamadık olacak <gülüyor> Zaten mesele ne? Esas mesele seviyeye inip Resulullah s.a.v. miracı en yüksek olan nebi Hiz-i Şar Sallallahu aleyhi ve sellem bir Bedevi geldiği zaman, onu anlayacağı dilde konuşuyor mu? He? Ama istese öyle konuşur ki, Ebu Bekri Sıddık bile anlayamaz, değil mi? İstese Ebu Bekri Sıddık'ın anlayamayacağı istilahları konuşabilir, nübüvvet istilahlarını. Ama halka konuştuğu zaman en edna bir zat, bedevden çölden gelen bir zat bile, hiç medeniyet, yani şehir hayatını bilmeyen, kültürünü bilmeyen bir zat bile anlayabiliyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Anlayabiliyordu. Onun 3 hadisler bize ulaştı. Yani Tabii bazı zor hadisler var, ayrı dava. Şerh Derin ıstılahlarla konuşmayacaksın. Yani şimdi mesela e, vel işaret altta bir daha biraz daha izahat geliyor. İşaretlerle. İşaret rumuz. Yani rumuz Türkçeleşmiş remz ediyor yani ima ima yollarıyla mesela şimdi efendim bir konuşma yapıyor konuşma yaparken e, millete bir şey anlatacak işte efendim insanlara e, bir yer bir şey işaret ediyor adam manasını anlayamıyor diyor ki acaba bu bundan neyi kastetti şimdi o lafın beş tane manası var kırk yere gidebilir maksadı nedir bunu anlat anlaştırmıyor işaretli manalarla konuşuyor. Ondan sonra e Ben de yani tasavvufi tefsirler var elimde İstilahlar var elimde Şimdi bunlarla ben de ders yapabilirim Ve saatlerce konuşabilirim Ve konuştuğumdan da bir şey anlayamayabilirsiniz ha Var yani öyle kitaplarım da var Ama şimdi bu maksat mıdır? Bir derdimiz nedir? Kur'an'ı sünneti öğrenip Amel edip ahireti kazanmak E şimdi burada biz kimse Birbirimize hava atmak için Ben tasavvufta ileriyim İşte benim siz hiç anlamadığınız ilimlerim var. Bu iyi bir şey değil. Bunlardan sakın diyor. Vel ve taammati. Taammat yani batıl kelimeler. Tasavvuf ehline ait bazı batıl kelimeler. Bu e, batıl, bazıları batıl diyor şerhlerde. Bazıları batıl demiyor da diyor ki gizli. Mesela Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? ''Bizim kitaplarımıza bakmak haramdır.'' diyor. ''E niye yazdın mübarek o zaman bu kitabı?'' diyorsun. ''O da senin gibileri imtihan etmek için.'' diyor. ''E sen imtihan müesseses misin?'' Diyor, diyorsun. ''O da diyor, Mevla da beni bu işe koydu.'' diyor. ''Ben de kafamdan iş yapmıyorum.'' diyor. Onun için çok insanlar, zaten mesele nereden belli oluyor? Muhittin İbn Arabi'den, İbn Arabi'ye veli derse Zaten kendisi de yarım evliya oluyor. Mutin Arabiye kafir derse aşağı, İbn-i gibi zaten yoldan çıktığı kesinlikle anlaşılıyor. Çünkü neden? Niyeti iyi değil, onun bu kadar ibadet eden bir zatı, bu kadar Allah dostu olan bir zatın sırlarından bu kadar ilmi olduğu halde bir şey anlamaya çalışmamış, direkt kafir diyorsa demek niyet iyi değil. Yani aklını oraya yormamış, o ne demek istediğini anlamaya çalışmamış. Şeyh-i Ekber, en büyük şef diye tasavuf arasına geçiyor. Tarikatının adı Ekberiye tarikatı. İbn Arabi Hazretin tarikatı Ekberiye. Büyük bir tarikat, tasavvuf eli. Yani Osmanlı'nın hemen hemen hepsi Ekberiye tarikatından idi. Etkilenmişdiler. Diyelim Celveti idi, İbn Arabi'ye kolundan etkilemiş. Halveti idi, İbn Arabi'ye kolundan etkilemiş. Etkilemediği bir yer yok. E İmam Rabbani Hazretlerinden sonra İmam-ı Rabbani'den gerisi de etkilenmiş. Mesela Hace Muhammed Paris'a, Şahin Hazretleri ki, Allah'ın beni yaratmasının gayesi Hace Paris'a yetiştirmekti diyor. Hace Paris'a, Evliyaullah'ın reislerinden ama İbn-i Arabi etkisindedir. Yani İbn, burada i̇mam Rabbani'den sonra bir i̇mam Rabbani'de bu şey çok yönelmiş, mektubat, çok mektuplar yazmış. Farkındaysanız okuyoruz. Hep mektuplarda ikide bir, i̇bn Arabi'ye bir işaret bu hususta şeyh efendi hata etmiştir veya bu hususta uymamıştır ee, Keşfinde hata var burada bu deste vardı yine bu son mektubatta vardı bu hafta dün değil miydi dün e, dün okuduk da dün de derste vardı hiç mektubat sifte yok herhalde size <gülüyor> hiç lazım değil değil mi mektubat itikat mektupları hemde yani ne meraksız adamsınız ya ya hoca bir sefer şembe bu zaten uzun konuşuyorsun bir hafta yetiyor bize diyorsunuz tabi de ha, O ayrı bir konuşuyoruz Burada ayrı konuşuyoruz orada ders var Hakiki ders var yani ha ciddi manada ders var Adam kitabı eline alıp ibareyi oradan sökebilir, uğraşabilir yani Ondan sonra benim Bu tasavvuf elinin arasında gizli e, Istilahlar var Tabirler var, deyimler var Kendileri anlayacağı dilde onu konu konuşuyorlar işte diyor Hakk'ı, ne diyor efendim, taayyünü evvel, ilk taayyün, sen şimdi taayyünü evvel nedir anlamıyorsun? Halbünün Hakk'ati diye diyor, ve nuru evvel diyor, akli evvel diyor. E sen şimdi orada onların hepsi esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk yaratıldığı nura gidiyor ama o tabirden o manayı Lukata baksan bulamıyorsun. Lukat onu çözmüyor fenâfillâh diyor. Nedir şimdi fenâfillâh? He? Onu biraz fazla duydunuz herhalde ama fenâfillâh çok derin bir tabir yani. Beş saat konuşsan çıkamazsın içinden. Bekâbillâh Bekâbillâh Nedir bekâbillâh? Fenâfillâh, bekâbillâh diyor. vaslı uryan diyor. Yani bunlar önemli şeyler. Ama bunları yani genel halka vaaz ederken Konuşarak, tekellüfe girmek, işi zora sokmak, yapmacık laflar etmekten sakınmak lazım. Ondan sonra e, vel ebiyati beyitler yani şiir vel eş'ari şiirler Efendim beyt iki mısrası olana e, beyit deniyor. Şiirin aruz ehli, aruz yani bu edebiyat şiir ilmine aruz ilmi deniyor. Vezin kafiye meseleleri. Orada Efendim, iki mısra olsa ona beyt deniyor, tabi daha uzunlar olsa şiir oluyor o. E, bunlardan sakınmak lazım diyor. Ama Efendim Hazreti şiir okurdu. Kendi şiir söylemezdi. ne عَلَّمْنَا شِعَرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ Biz ona şiir öğretmedik diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şiir söylemek ona yakışmaz. Eğer şiiri güzel becerebilseydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyecekti müşrikler? Zaten güzel şair idi, zaten dediler Kur'an'a da şiir dediler, Efendimiz'e şair dediler em ne şair, نَتَرَضَّصُ بِي رَيْبَ الْمَنُونَ Ayet Yoksa onlar Bu bir şairdir nasıl olsa birkaç zaman sonra yaşlanır ölür biz de kurtuluruz diye Bekliyoruz mu diyorlar Yani şair olduğunu dediklerini Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Ama Kur'an-ı Kerim şiir değil sana şiir öğretmedik, şiir söylemek sana gerekmez ve yakışmaz. Ee, onun için e, ama başkasının şiirini naklederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı şiirler, Lebidin sözü gibi, şey Bukhari'de de var, şiirler nakleder, beyitler nakledebilir. Ama kendi onu söylemek için ne yapmaz? Kafiye tutturayım, vezni denk getireyim, sonlarını uydurayım diye cümleleri böyle e, kurmak üzere beynini oraya yoğunlaştırıp da millete öyle vazedeyim edeyim derse bu İslam'a uygun değil diyor konuşmalarda çok edebiyata ne yapmamak lazımmış girmemek lazımmış orta yolu gideceksin yeni Allah Teala Çünkü Allah Teala yüp kızar bu eder kimlere el mütekellifin Mütekelliflere. ne demek mütekelif zoraki yapmacık e, şekilde her işte Elbisede de öyle, konuşmakta öyle, misafir ağırlamak öyle, zoraki ve yapmacık şekilde külfetten geliyor. Mütekellif kelimesi Arapça'da külfetten geliyor. Külfette meşakkat zahmetten geliyor. Yük yani, il, ilave bir yük. Ben şimdi ne gelirse ağzıma konuşan bir adamım, öyle mi? Hayır, anlatamam, ne gelirse derken sövüp saymıyoruz herhalde. Ya yani bir hesap yapıyor muyum? Bir program yapıyor muyum yani, şu kelimeyi kullanayım, şurada şunu kaldırayım, şunu koyarsam şundan so sonu denk gelir, hecesi uyar, bezli çıkar. Böyle bir şey var mı derdimiz yani? Yok. Ama ben şimdi burada şiir ve beyt gibi konuşayım, işte şöyle bir edebiyat yapayım falan dediğim zaman, mecaz yapayım, istiare yapayım, kinaye yapayım, edebiyat kaidelerine göre hareket yapayım. Dediğim zaman ne oluyorum? Zora giriyorum yani. Çünkü düşünmem lazım, taşınmam lazım, kaşınmam lazım. Ondan sonra sana bir şeyler konuşmam lazım. Ama Allah Teala ne buyuruyor Habibine sallallahu teala aleyhi ve sellem. "Pul maselukum alay ecir." Ayet. Habibim söyle ki ben sizden tebliğ karşılığı ecir ücret istemiyorum. Para istemiyorum. Ve man ennel Ben zoraki iş yapanlardan, yapmacık iş yapanlardan değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yasaklanmış. Zaten onda oku yokmuş yani. De ki ben bunlardan değilim. O zaman bizim de olmamamız lazım. Madem sünnete ittiba ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? E Ve etkıya ümmeti bura'a ümnet tekellüf. Bazı rivayetlerde ene beri ümnet tekellüf ve salihü ummeti diye de geçer. Ben yapmacık işlerden zoraki işlerden beriyim. Uzağım yani Hiçbir işte ne yapmam? Efendim böyle külfete girmem Allah ne verdiyse anladın mı? Yemekte de öyle Allah ne verdiyse E şimdi bizim hanımlar falan şu evde Bazıları külfete giriyor çok Niye? İşte beş çeşit yapayım Şunu yapayım Beş de şu poğaça yapayım İki de şu keki yapayım Onu yapayım Bunu yapayım İşte kime yapacak? Şehirde kocasına karşı çok yemek Misafire Misafire bile yasak Nerede kaldı ki kocana veyahut da çocuğuna? zorakiler öyle düşünüyorum. insan hazırda ne olur? Bir şey yaparsın. Allah ne verse, yersin gidersin. Ama her işte böyle, elbise, işte şunu şuna uydurayım, şunu şu renge uydurayım. Anada mı? Şu kafamda şu olsun, ayağımda bu olsun. Ya ne rast gelirse, alsın, yersin gidersin. Tabii ki yazın, kışlık giymezsin, kışın yazlık giymezsin. O kadar denayi değilsin herhalde. Ama <gülüyor> yani böyle hesap kitap işleri vaktimiz yok vaktimiz yok e sen diyorsun bana hocam sen çok şık giyiniyorsun ben hiç şık giyinmem esasen zor lan kavga çıkar yani 40 kere kavga ederim ben niye onu ütülüyorsun ütüleme ya bunu ne bu şey veriyorsun üstünü çıkar. ya niye çıkarayım arkadaş e kirlenme neyi kirlenmiş kirlenme yok bir şey yok Hey kavga çıkıyor bir şey oluyor yani sen veriyorlar ne veriyorsa giyiniyor. O ayrı bir şey. Ama kendi hesabımı kitabımı ona göre yapmam. Ne gelirse onu giyerim. Bırak Bırakıyorum Mahmut Hoca Kayseri'ye sarık dursun kafama. O ile diyor ki bu sarığı takalım. Takıyor bir sarık bana. Yani tamam güzellikte iyidir. insanlara hoş görünmek vesaire İslam'ın süsünü göstermek ayrı bir şey. Huduz ziynetikum inde kulli her Her namazgahta namaz kılarken zinetiniz, süsünüzü takınız. Bu tamam ama o zaman insanlar görmediği yerde de teheccüd kılarken o zaman çok güzel, ak, bak tertemiz giyin öyle mi? Teheccüdü neyle kılıyorsun? pijamayla. <gülüyor> e ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi o zaman sen millete süsleniyorsun E Allah'ın süslenmeye ne ihtiyacı var? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hakikaten ütezeyyenelü Madem bir misafirin gelse süsleniyorsun Ha şurada düğmenin bir açık mesela ne kadar kızıyorlar bana Evden şimdi telefon bile ediyor ara sıra Diyor ki söyleyin Hoca'ya düğmesini kapatsın Burası açık olsun Ne olacak bu avretleri değil ki kardeşim Ben de nefes alıyorum boğulacak mıyım yani şimdi? <gülüyor> Ama Birisi geldiği zaman Hele ki Kaymakamsa falan Faaliyse hepten Boğazını sıkacaksın az daha kran tuvalet falan falan Oo bakansa falan uf uf uf Ne bu? Peki namaz kılarken Allah'ın huzuruna çıkarken böyle Disiplin yapıyor musun? Tertip alıyor musun? Almıyorsun. O zaman ne? Yani hadis-i şerif diyor ki ee Allah'ın buna ihtiyacım var. Ya haşa ve kella. Ama hadis-i buyuruyor ki gelen bir misafirine süsleniyorsun, temizleniyorsan süslenil kendisi için süslenilmeyi en çok hak eden ancak Allah'tır. Celle Celle. O zaman namazını kılarken de cübbesiz kılma değil mi? Yani mesela ben entariyle kılıyorum bazı kere. Yanlış. Cüppe giymek lazım. Efendim aslında dedi yahu dedi bir kere dedi hayatımda dedi cüppesiz namaz kıldım. Bir kere. Şalvarı var bol. Kabir namazı kılıyorum nasılsa oturarak kılıyorum dedi. Evde eski buradaki evi küçüktü. Böyle minare gibi bir ev Ali Efendi babamız yaptırmış o zaman. Üst katta küçücüktü biz o zaman giderdik evinde. Odalar böyle sallanır yıkılacak zann dersin bir yerden geçerken. Orada oturdu 30 40 sene 50 sene bari. Efendim senin usulü bu Efendi dünyaya zerre kadar meyletmemiş zerre kadar Ondan sonra ya dedi nasıl olsa kabir namazı oturarak kılınıyor dedi Cübbeyi alma üşendim dedi E yani, tabi şalvarı var Şalvarla lan dedi kılıyorum dedi. Abdullah Hoca var Allah selamet versin Benim de hocam Efendim senin küçük ol Abdullah hocamız Mübarek Allah dünya ahireti selametini ihsan Maddi manevi sıkıntılarından kala etsek Amin Abdullah hocamız, efendim torunu var ya Muhammed Fatih hoca işte onun babası yani o pek görükmez o da diyelim ki evliya görükmez eşkıya ortalıkta geldi Abdullah Hoca mübarek işte o da küçükmüş, çocukmuş yani o da diyor kapıdan geldi diyor bak aa hocaya bak hocaya cübbesiz namaz kılıyor demiş <gülüyor> yani dedim diyor vay anasını yakalandık dedim diyor. <gülüyor> ya evde gece kabir namazı kılıyoruz oturarak kimse yok şal var lan kıldık dedi ya Bizim uşak geldi dedi böyle dedi Kapıdan küçükmüş Mevla konuşturuyor Çocuktan al haberi Onun için zinet en tarihinde olsa şalvarın bol da olsa Sen hepten Öyle bir dar pantolon görüyorsun ki pijamadan beter Hiç olmazsa pijama biraz daha bol O sizin dar pantolonla namaz kılınır mı ya? Bir de milletin önüne geçiyorsun arkanda sap var Vah vah vah vah vah. Nasıl bu namazlar olacak? Her taraf meydanda, şekiller meydanda, daracık sıkıştırılmış vaziyette. Bacağınıza zor giriyor. Böyle çekiyorsunuz bazılarınız. Böyle çeke çeke sokuyonuz. Soba borusu gibi derdi efendi hazretler. Yapmayın böyle. Biraz bol giyinin kardeşim ya. Hadi şalvar büyük şal, Yavuz Selim şalvarı giyemiyorsan. Yani an biraz bol olsun. Avret yerlerin rahat olsun. Ondan sonra çocukların çok olsun Çünkü sıkıştırıyorsun sıkıştırdıkça Zürriyetin kesiliyor Genetiğin bozuluyor Erkekliğin azalıyor E bunu tıpta söylüyor O bölgede öyle sıkıştırılmaya gelmez Allah Allah Yani insanları bu gavurlar mahvetmek için bu modaları çıkarttılar Bizim millette Fransız İngiliz modasına çok merak Bol yaptırın ya yani. ne olacak Şimdi bizde de tabi ortası yok Aslında çarşambada bir sektör daha kurabilirler Şalvar tolon sektörü Yani ne yapacaksın? Ya bu adam büyük şalvar giymiyor e, Dar pantolon var e, Orta bir şey de piyasada yok Kendi özel diktirmeye de çıkarsa da biraz pahalı oluyor E böyle bir standarta bağlasınlar şunu Avret yeri biraz bol olarak ağı olsun biraz Hafif ağ olsun Biz de bunu moda yapalım Var zaten he. Onları giyin o zaman ne var da giymiyorsunuz? <gülüyor> Bana fikir uydurtturuyorsunuz ha burada. Yapın öyle barak adam. Evet. Yani her işte e, hadis-i şerifte özellikle söz meselesi hadi konumuz. Ne buyuruyor? Ebu Davud'da bu usta bab açmış. Konuşurken sözleri özenle seçen Böyle kelimeler nasıl, bazı öyle var Şeyler hep öyle oluyor Ne yani onların adı İlahiyatlar falan şeylerde ne yapıyorlar öyle? Şeyler hazırlıyorlar, sempozyumlar veya Aralarda böyle programlar hazırlıyorlar, profesörler çıkıyor Seminerler oluyor, doçentler çıkıyor, beyefendiler Zaten hiç kağıda bakmadan da konuşamıyorlar Ve konuşurlarken hep dediği gibi ee ee falan <gülüyor> Ama lafları da özenle seçiyorlar işte kelimeler ona göre hazırlanmış, bakıyorsun böyle Allah Allah ne demek istiyor acaba diyorsun Ha şimdi Mevla bunları sevmiyor Ne bu bu Davud'da? Hadis-i Şerif'te sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah Azze ve Celle yübhzul beliga Erkekler içinde çok belagatle, fesahatle konuşmaya çalışan kendiliğinden konuşan müstesna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagatta zirveydi ama hiçbir zaman bir kelimeyi seçerek konuşmaz, vay ile konuşur zaten o başka. Ama ellediye tekalülü bilisani tekalülü el bakarati Nasıl ki sığır diyor diliyle otları yerken böyle aranıyor akıllı sığırsa tabii tam öküzse o ne gelirse yer. Ama akıllı hayvan bile ne yapıyor otlar içinde ayrım yapıyor, özenle seçip de yiyor İşte. İneğen diyor, diliyle otları ayırdığı gibi adam olup da laflar içinde sözleri ayıranlar yani ben bu kelimeyi mi kullanayım, bu kelime, ulan sen onu düşünene kadar zaten ee dediği gibi mevzu bitti yani millet seni dinliyor burada Allah ne verdiyse iyi niyetle, ihlasla millete bir şey anlatacaksan anlat yani sen burada şimdi o kelimenin yerine onu mu kullanayım diye düşünürsen şerit kopar İkincisi, tabi onları önceden yazıyorlar Çünkü orada konuşurken onları seçemez Seçemediği için önceden ne yapıyorlar konuşacaklarını Yazıyorlar ki Ondan sonra da orada çok edebiyat geçiyor Edebi cümleler geçiyor, falan falan İşte bunları Mevla Teala e, sevmez buyuruyor hadis-i şerifte Çünkü bunun sebebi nedir diyor Şimdi Mevzu nereden çıkıyor? niye sevmiyor ya adam güzel konuşuyor Edebiyatlı konuşsa ne zara var Burada, mesele şuradan geliyor Burada, e, tabi din işinde olursa, vaaz işinde olursa özellikle Ama adamın dersi zaten şiirse Yani çocuklara edebiyat dersi veriyorsa Vezin kafiye aruz tutturacaksa O ayrı bir şeyden bahsediyoruz Ama sen topluma vaaz ediyorsan Nasihat ediyorsan veya da biri sana bir şey konuşur, soruyor, konuşuyorsan Anlayacağı dilde hitap edersin, Allah öğrettiklerini anlatırsın Ama eğer kelimeleri seçeyim diye düşünüyorsan senin bu düşünmeye payın var mı? Yok Sen bu, bu, bu payı buluyorsan, bu fırsatı buluyorsan kendi. Demek sende ne var? Gösteriş var Çünkü Allah adamı olsaydın o anda Mevla'nın öğrettiklerinden O kişiyi namaza başlatmak için Değil mi? İçkiyi bıraktırmak için veya faizden vazgeçmek Neyse konu neyse gündem neyse Allah için bir şey anlatacağın zaman Senin burada şu kelimenin yerine şu kelamı konuşayım Diye düşünme payın olmamalı Eğer bu şeyde Ayrım yapacak kadar kendine sahipsen, mukayyetsen Demek sende ne var? Riya bahisi ve sahik'i var Ondan sonra fesahat izhar edeyim Düzgün konuşma göstereyim Sonra beraat deniyor bunlara Arapça'da yani edebiyat demektir Bununla ne olayım? Mümtaz olayım Ne demek mümtaz? Herkes desin ki ne biçim konuşuyor Ne güzel konuşuyor Adamdaki cümleler ne okkalı yani bazı böyle insanlar var hakikaten ama özellikle yapıyorlar bunu, seçici kelimeler kullanarak yapıyorlar. Bunların hepsi şeriatta mezmumdur, kınanmıştır ve reddedilmiştir. Ne buyuruyor? Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ela agah olun. Yani bu Sahih müslimde de alıyor, burada diğer kaynakları da veriyor. Agah olun yani dikkat edin. Heleke helak oldu. Kimler helak oldu? El-Mütenattı'ûn Konuşurken, kelamları seçerken son derece derin gidenler çok edebiyatlı konuşmak için dibine inenler helak oldular Ne demek helak oldular? Maksatlarına eremezler insanlara bir şey anlatamazlar insanlarda tesir ve etki sağlayamazlar Çünkü bir insan Allah'ın zikrinden gafil olursa Mevlasını unutursa, ahireti düşünmezse, ihlas taşımazsa ancak bu adam yani şu kelimenin yerine şunu seçeyim, bunu konuşmayayım, şunu konuşayım diye beğenileyim diye düşünebilir. Ama Allah adamları beğenilme derdi olmaz. Cümleler devrik idi, kopuk idi, sonları vezinsiz idi. Bize ne bundan? Kimse de onu ne yapmaz? Efendim ya bu adam hakikaten Allah adamı İçinden geldiği gibi Allah için konuşuyor der Öbürleri helak olur Ne demek helak olur? Çünkü ahireti düşünmez Mahşeri düşünmez Cehennemi düşünmez Mevla'yı zikretmez O zaman ne hesap eder? Ben şimdi bu millete bir konuşma yapacağım Evet Burada nasıl kendimi beğendirebilirim? Nasıl sevdirebilirim? Hangi kelimeler, hangi cümleler Hatta işte fıkra anlatacak veya şunu yapacak Her şeyi seçer Hazırlık yapar bunu Mevla sevmiyor bu işleri. Onun için sen yavrum diyor, vaaz edeceksen, insanlara bir hıtabet yapacaksan, bir konuşma yapacaksan, Allah'tan iste, Mevla'nın açtığıyla, fetvü fütuhatıyla gelenlerden anlat. Çünkü, vel mütekelif, tekellüf yapan kimse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kimdir? El mütecavizu, aşandır anil hat sınırı aşandır. Allah Teala, Tekellüfü yasaklamış Her işte yasaklamış Yani demin dedim Selman radıyallahu anh'a misafir geldi Evine misafir geldi İşte ne varsa Hayruttağ mahazar hazar Yemeğin hayırlısı Hazırda ne varsa Odur İşte önüne bir şey çıkarttı koydu Ama Tabi insan şunu da düşünüyor Yahu Ben sana haber verdim kaç saat evvel Veyahut kaç gün evvel geleceğimi ne demektir bu? Bir şeyler hazırla demektir. E şimdi Hz. Selman da Radıyallahu an bulduğunu koymuş. Bir şeyler hazırlamamış. Adam da herhalde bir acaba mı dedi falan. Hani bazıda şöyle oluyor. Adam diyor şimdi önümüze koydu bir zeytin peynir. Biz de buna dayanırız. Arkada börek gelir, tavuk gelir. Bu sefer burada tıkanırız. Onun için yavaş yavaş az bir şey yiyor, böyle bekliyor falan. Sen de o zaman ne diyeceksin? Ye ye diyeceksin, arkası yufka diyeceksin yani. <gülüyor> Çünkü adamı da bekletme, beklentiye sokmayın. Bazı böyle saatlerce adam bekleyen var ya, bir şey gelecek diye. Herif de geleni koymuş zaten. O da diyor Allah Allah, daha fazla beklentiye girmiştim ben. Kokular geliyordu, her yan komşudan geliyormuş mesela. Ya kardeşim, yani, tamam getirecek adam da ne varsa birden koysun arkadaş. Ya, bazı yerlerde de var, Yemen ortasında tatlı geliyor Konya'da mı bir yerde öyle Örf örf Çorba Bakla işte. Ondan sonra iki çeşit üç çeşit Normal yemek bitti daha Tatlı da geliyor sen artık ne diyorsun Tamam diyorsun koy veriyorsun tatlıyım Ondan sonra yemek başlıyor bir daha esas yani. <gülüyor> Su börekleri tepsiler geliyor Allah Allah Yani bazı da böyle memleketler olabilir Yani tekellüfe, zoraki işlere lüzum yok baştan dersin şunlar şunlar var veya dersin al hepsi burada ne yapacaksın? Hz. Selman da dedi ki levla en nühine ani tekellüfle tekellefne alekum hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi zoraki işlere girmekten yani yanında olmayan, evinde olmayan bir şey borç almak veya çarşıya git pazardan al yani o an için Kendini zahmete sok yani, ha Ne olacak? E burada olanla da insan doyar E biz dedi zora girmekten Zoraki işler yapmaktan yasaklanmasaydık iyi bir zoraki bir ziyafet yani Mükellef bir sofra diyorsunuz Bak o da buradan geliyor, külfet tekelü mükellef Bir sofra denir Türkçe'de kullanılıyor bu mükellef Yani külfetli, adam zahmete girmiş Canı çıkmış sofrayı hazırlayana kadar belki de borca da girmiş He ben dedi size iyi bir hazırlık yapacaktım ama hadis Şerif'te nehyo olunduğumuz için, dedi bulduğunuzu yayın dedi yani Ne kadar normal sahabe, ne kadar e, dürüst efendim, ne kadar doğal, tabiî insanlar, değil mi? Bizde olsa çok ayıp, değil mi? Bu laf denir mi? Rezil oluruz Çünkü biz Allah'a karşı rezil olmaktan utanmıyoruz Resulullah s.a.v'e karşı mahcup olmaktan utanmıyoruz Bizim varsa yoksak o Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi, komşu ne dedi Bizim derdimiz insanlar olduğu için mahcup olurum, utanırım diye zahmete giriyoruz. O hadis-i şerifle amel etti, hiç de utanmadı değil mi? Niye utanacak? Evet. Yani, peki misafir için hazırlanmak caiz değil mi? Yahu caiz olmaz mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Misafirinize ikram edin buyurdu. Men kânev ümünü billâh ve liyem vilâkhir Allah ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Müslümansan ikram et. Gavur musun ya Alman usulü? Bir çay ısmarlıyorsun, parasını sen ver diyorsun. Müslümansan ikram et diyor. O ayrı bir şey. Sana hazırlanma dedik mi? Ama gücü yetmeyen zahmetlere borç alarak veya çoluk çocuğun nefakasıdır. Yani çoluk çocuğun bir ihtiyacı olan bir şeyi. Sen buraya saçıp sarman bir düşünün yok. O da yer doyar var yani. Bunu söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor Ebu Sa'id i Hudri bir yemek yaptım sahabeyle beraber geldiler yemeği önlerine koydum birisi dedi ki ben oruçluyum sahabeden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Deâkû mekûkûm ve tekellefe lekûm ve yekûl ehedikün Kardeşiniz sizi yemeğe çağırmıştı. bir de tekellefe girmiş zahmete girmiş külfetli bir de sofra kurmuş yani o zamanın külfeti tabii bizimkinin şimdi Binde bir etmez de Bizde en fakirimizde bile sahabeden fazla yemek var Yani zahmete de girmiş E sizin biriniz kalkmış Oruçluyum diyorsunuz Olmadı bu yakışmaz diye. Ne demek istedi? Oruç Nafile orucu Ev sahibinin memnuniyeti için ne yaparsın? Açarsın Sonra oruç sana vacip olur Vacip olduğu için başka gün tutarsın. E, ama kendisi bunları yapmayın buyurmuş ama biri de yaptığı zaman da Yani bir yemek ikram hazırladığı zaman da ona da ne yapmamış Kızmamış yani ne yaptın falan ama hatta adama ne demiş orucunu aç demiş ya bak adam Zahmete girmiş yemek yapmış şimdi oruçluyum denmez demiş yani Sallallahu aleyhi ve sellem İslam denge İstikamet ifratla Tevhid arasında ölçüyü muhafaza Efendim Böyle yaparsanız ee, Tekellüften kurtulursunuz Çünkü Tekellüf sahibi, sınırı aşar. Bu da nedir? Yedüllü delalet eder. ala kharabil batın, o adamın kalbinin, içinin harap olduğuna delalet eder. Lafları çok edebiyatlıysa, lafları çok edebiyatlıysa, ve böyle acayip kelimeler bularak, bazıları var öyle. Siz anlıyorsunuz onları. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatınız işte anlatabiliyorum daha mübarek adamlar. Şey adam kelimelerde oynuyor. Bütün işleri güçleri adamların ne? Lugat. Lugat kullanmak. Arapça'yı da lugatla gidiyor. Adam tefsiri, hadisi, şerhi, muaddisi, şarihi, fakhi, bırakmış. Fakih usuli. Bunlar yok. Adam nereden gidiyor? Kelimenin lugatından. İşleri güçleri lisan. Ve lügat. Hemen o kelimenin her konuda girerseniz hemen o kelimenin lügatına iniyor. Lügatına indiğin zaman zaten din elden gidiyor. Çünkü bir lügat var, bir de ıstılah var. Lügat ne, ıstılah ne? Lügat sözlük. Istılah ne? Kullanım. Mesela diyorsunuz. Salat. Salat. Ekimus salate. Kur'an'da olmuş. Salatı Çıkam Salat ne? Sözlük. Aç, dua, yalvarış, yakarış, ateş, yanma mağaz da var. Sözlük anlamında üç beş şey çıkar. Fakat bizim kıldığımız iftitaht tekbiriyle başlayan, öncesinde gusül şartı olan, abdest şartı olan, iftitaht tekbiriyle başlayıp selamü Aleyküm diye teslim ile biten, kıyam, kıraat, rükû, ibaret olan, Altısı dışında, altısı içinde şartları olan Mahut bilinen bir namaz diye bir şey var. Namaz, Farsça bir kelime. Arapçası salat. Türkçesi henüz bulunmuş değil. Yok. Tek kelimeyle yok. Bak iki saatte anlatıyorum namazın ne olduğunu. Tek kelimeyle <gülüyor> Türkçe karşılığı yok. Çünkü Fars uleması, İmam-ı Azam Efendimiz vesaire Fars. Yani onlar daha evvel Müslüman oldu ya Türklerden. İran'ın fethiyle, Irak'ın fethiyle Oradan doğru geldi Oruç Farsça, Abdest Farsça Bütün e, il mahallerimizdeki e, kelimelerimizin birçoğu Farsça e, Tabi onlarda hizmet etmişler Onun için lisanları Osmanlı'da da Farsça ağırlıktaydı yani Osmanlı Devleti'nde demek istiyorum İlk zaman e, Farsça, Arapça, Farsça çoktu Sonradan Türkçe şeye girdi e, Devlet yazılımlarında bile Fatih dönemindeki fermanlar Arapça yazılıyor Sonraki padişahlar döneminde Osmanlı'da, orada da ağırlık farsça tabi içine kelimeler geçiyor. Şimdi salat, lügat ve sözlükte dua. Ama şimdi lügata girdiğin zaman da dinden çıkarsın dediğim ne? Allah Teala buyuruyor salatı ikame edin. Salatı ikame edin, yani ayakta tutun, dik tutun, hakkıyla yerine getirin, ifa edin manalarında. E salat ne şimdi? Bu bize farz olduğu anlaşılıyor, emir var. Peki salat ne? İşte burada lügata indiğin zaman, lügattan gittiğin zaman Dua yeterli oluyor ama bunun başında ne gusül gerekir ne abdest gerekir, ne tekbiri var, ne selamı var. Herhangi bir dua, öyle mi? İstilah ne? Kullanım. Ne demek? Şeriat dilinde. Allah'ın gönderdiği vahiyinde, şeriatin istilahında, kullanımında salat dediğin zaman ne anlaşılıyor? Namaz, hangi namaz? Deminden beri kaç dakikada anlatabildiğim, anlatmaya çalıştığım fiiller mecmuası bir fiil değil. Rükü ayrı rükün, secde ayrı rükün, kıyam ayrı rükün, kıraat ayrı rükün. Bunların birleşiminden hasıl oluyor. Peki bunu sen lügattan bunu çıkarabilir misin? Nereye bakacaksın? Salluke maraytumunu salli. Bana bakın nasıl salatta bulunuyorum. Salat emrini nasıl yerine getiriyorum? Ya yani nasıl namaz kılıyorum? Bana bakın beni görün. Benim gibi kılacaksınız diyor. İşte istilah nereden oluşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kavli ve fiili takriratından ve tatbikatından Hem diliyle anlatıyor, hadislerde tek tek rükünleri beyan etmiş Bir de tatbik etmiş, kıldırmış Geçmiş öne ve kılmış Beni görün, bana bakın diyor Nedir haç? Arapçadır. Lugatı nedir sözlük? Kast. Hacca kasa de. Hac, ben sana haç ettim diye dese bir adam sana, seni kastettim, seni aradım, sana niyet geldim demektir, haç ettim. Hac, kasıt demektir. Bir şeyi azmetmek demektir, kast etmek demektir. Lugatı budur. Ama sen şimdi bu sözlükle beraber, tamam burada da sözlük manası yine var. Nasıl var? E salatın içinde dua var mı? E var, Fatiha dua değil mi? Fatihasız namaz oluyor mu? O zaman duasız hiçbir namaz yok. Velev ki sen Ettehiyyatü ile bitirsen Salli duası duasını okumasın Rabbine hep dua. O duaları da hiçbirini okumadığını farz edelim. Fatihasız zaten namaz olmuyor. E Fatiha zaten duanın özü. Onun için içinde dua var mı? Var. Ama duadan ibaret mi? Değil. Hac, kastetmek. Lugat'ı illa ki o sözlük manası bir yerden ona irtibatlı Hac yapan adamda bir kasıt var mı? Kasıt nedir? Niyet Nereye niyet etti gitme E Kabe'ye Çayırova'da haç yapılmıyor O zaman ne oldu? Haçta özel bir kasıt ve maksat var Öyle mi değil mi şimdi? Gittik dağa çıktık yaylaya çıktık Hadi burada bir haç yapalım denir mi? Demek ki bir yere kasıtlı gidilecek Özel bir yere Kasıtlar. ama bu sözlükten sen Arafat'ta vakfeyi çıkarabilir misin? İhram girmeyi çıkarabilir misin? Tırnak kesmenin yasaklığı çıkar mı buradan? Nereden çıkacak bunlar? ''Hudu anni menâsikekum'' ''Bana bakın, beni görün, veda hadçını yaptır.'' diyorum size tatbikatlı bir şekilde hat nüsüklerini, had ibadetlerinin özel adı nüsüktür. Had ibadetlerin yapıldığı özel yerlerin adı menasiktir. Mensek de ibadettir ama mensek, nüsük, Bunlar haçla ilgililer. Bir de kurban. İnne salati ve ki namazım kurbanım diyor o. Allah'a aittir ve mahyâmın mâtî rabbil Onun için sözlükle takıldığın zaman her kelimenin sözlüğüne ineyim dediğin anda işte ne dönüyor? Bildiğimiz namazı kılmak şart değil. Dua edersen de yeter. 5 lazım değil, 3 olsa olur. Veya kıyam kral abdest kusul, ne lazım? Allah senin niyetini bilmiyor mu kardeşim? Ki inşallah Rabbine yalvar demiş. Ne olacak yani? Olur mu yani ki inşallah Rabbine yalvar? Abdest kusul lazım namaz için. Ama namazın dışında zikredemez misin? Edersin. Abdestsiz dua edemez misin? Edersin. Gusülsüz de edersin canım. Ayrı bir şey. Ama eğer salatsa bu burada şartlar var. O zaman sözlük manası içinde mündemiştir. Ama asla o fiil sözlükten ibaret değildir. İşte bu lügatlara inenler, bu derinlemesine lügatı araştıranlar, bunlar özellikle bunların konuşmalarına dikkat ederseniz, söz salatası, laf salatasında özenle kelimeleri seçerler. O inen, işte otları seçmesi gibi. Ve burada da bütün milleti nereye yönlendirirler? İstilahlardan, şeriatın örfünden, ayet hadisten çıkıp, çekip, alıp Nereye? Ya bunun lügatı bu Bu buradan geliyor'a giderler Bu noktaya getirdikleri zaman işi zaten Milleti dinden imandan ederler E çünkü kardeşim salat duadır, istediğin gibi yapılır Öyle millete şart koşmasınlar Ne dedi İsa açık? Kazası yok, cezası yok Ne yaparsanız yapın dedi adam Kulağımla duyuyorum ilahiyatçı geçine Öbürü zekat, zekat nedir? Lügat manası nedir sözlük? Temizlik Zekatın kelime karşılığı git sözlüğe Temizliktir e Adam diyor ya Abdestim almış yıkandım, sabunlandım, keselendim E o da zekat işte tertemiz oldum Ama şimdi malının zekatı var temizliği nasıl olacak? E peki bunun kırkta bir olduğunu bu sözlükten çıkarabilir misin? Yani mal temizlenecek Bu mal neyle temizlenecek? Kırkta birinin fakir fukaraya hakkını çıkartmakla temizlenecek Ama sen bu temizlikte bu kırkta bir olacak, koyundan şu kadar, deveden bu kadar, gümüşten, altundan var mı, paradan var mı, Borcum var mı, alacağın hesabı nasıl oluyor, nisabına kadar, hangisinin sözlükten çıkacak? Onun için sözlükle bu dine girenler, lügatlara bakarak istilahları çözmeye kalkanlar ve insanları sözlüklere çekerek, ya şeyhe ne var, mürşide ne var, vaize-i hatibe hocaya ne var? Aç bir sözlük Mealler ortada Aç bir meal Bütün dini kendin anla kardeşim diyenler işte Milleti dinden imandan edenlerdir Koca İmam-ı Suyuti müçtehidim diyememiş Bir özel meselede müçtehidim demiş Sübkiler bütün halimler itiraz etmiş Sen o konuda da müçtehit değilsin Hadi şunları şunları anlat bakalım Koca Suyuti takılmış kalmış 500 cilt kitap yazan adam İmam Şahraniler İmam-ı Şaraksî'ler, İmam Şaraksî hapse atıldı, hapiste 30 cilt mefsutu yazdı. Bir tane kaynağa bakmadan. Kaynak yok, hapis ya. 30 cilt şu anda bizim kütüphanelerimiz, Hanefi fıkkının ana temeli. Mefsut kitabını hafızasından yazdı ya. Çıktı bir tane baktı kaynaklarda, itiraz yok. Bu adamlar, biz İmam-ı Azam'a tabiiz İmam-ı Ebu tabiiz, Çünkü müşteri değil. Müştehit değil, fakih. Şu devirde fakih bile kalmadı. Belki mütefakkih. Fıkha çalışan zor bulursun. Fakih bile kalmadı. Müştehit hiç yok. 300 seneden sonra, 200'den, 300'den sonra, İmam Şafii'den sonra bir tane müştehit yok. En son İmam Şafii'dir yani. O dönemden sonra yaygısının döşeğini topladı, iştahat. Yok. Çünkü zaman onu getiriyor yani o dönemin hafızası, zekası, vesairesi gele gele devamlı eksilmeye gidiyoruz işte. Artışa mı gidiyoruz yani? Yüz cilt, beş yüz cilt, bin cilt kitapları ezbere biliyorlar. Müştehid olamıyor. E sen adama diyorsun ki aç lügatı, sözlüğü, Arapçada ne manaya geliyorsa ayet hadise takıldığın gibi mana versene. Milleti gavur ettiler. Bu ustada bir e, ders yapmak icap ediyor, bir de mezheplerin lüzumu Mezheplere tabi olmayanların dinden çıkacakları ve içtihadın ne demek olduğu, müştehitlerin kimler olduğu şartları Bunlar hakkında bir hakikat risale yazmak icap ediyor Yusuf'un Ebane Hazretlerinin müstakil risalesi var O risalede ne ilimler yazmış ayağın yerden kesilir ya O İmam bir dinlesen. İmam İmam Şahrani Evliyaullah reislerinden Okuduğu kitapların listesini söylüyor Bir bakıyorsun bir de Dürrül Mensur daha ben bu yaşa gelmişim işte tefsirle gittiğimiz yerlere kadar okuduk yani hem Tevbe Suresi'ne geldik. Yani onlar da bizden 500 sene yaşamamışlar İmam yaşı yaşında ortalama kaç olacak? Dürül Mensur'u 3 kere okudum. İşte şunu 5 kere okudum. Şu kitabı 15 kere okudum. Söylediği kitaplar 30 cilt. Ya bir sayıyor bir sayıyor bir sayıyor. Bir tane tefsir sayıyor adını orada gördüm. Piyasada yok, yazması da yok herhalde kütüphanelerde bulamadım. Bu diyor, okuduğum tefsirlerin en büyüğüdür, yüz cilt diyor. Ciltlerin her biri de çok kalın diyor, bunu da diyor, bilmem kaç kere okudum. Hepsini sayıyor, bir de bir kere okuduğunu da unutmak yok. Bir kere okuduğunu unutmak yok. Fıkı, usulü fıkı, Sağırtma, uf uf uf. Ha bu cami dolar. Ha burası dolar yani. Bunlar bir işte şey ezberlemiş ha. Arada da kıldığı teheccüdler, işlaklar, kuşluklar, yaptıkları zikirler Hatimler, deli haline. Bir sayıyorsun, bakıyorsun Vakit, saat, mefhumu ortadan kalkıyor Her şey duruyor Bunların ameli durmuyor Nasıl oluyor? Bereket başka bir şey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nübüvvetinde Alemleri nurak arketti gitti Bizim hemen hemen hepimiz 23 sene bulu verdikten sonra 23 sene çoğumuz Hayat geçirdik Ne 23'ü be 40-50 sene bile yaşayan var buluğun üstünde şu anda şurada ne faaliyetimiz oldu? Ne kayrımız var vatana, memleke, müslümana, el sünneti? Ne yani? Ömrümüzde bereket yok bu ya. Berek yok. Koca İmam Şahrani ben müştehit değilim diyor. Nasıl müştehit o Müştehidi. Sen ona müştehit desen Allah muhafaza. İftiradan seni mahkemeye verir. İftiradan mahkemeye verir ya. Ya sen bana nasıl der böyle iftira atıyorsun? Her? Ben nasıl müştehit olabilirim? Neredeyim ama azamlar, şafiiler der. Ya. Onun için haddimizi bileceğiz ya. Konuşan da haddini bilecek Atmayacak Ben şunları biliyorum hareketleri çekmeyecek Böyle gamız, gumuzlu, rumuzlu kelimeler kullanarak falan insanlara ben üst seviye şimdi anlamadığı şeyler biliyorum falan Ne biliyorsun kardeşim ya? Yani Tasavvuf da sen Lugatla ilim olmaz Efendim senin Vehhabilere onun için kızarken Ne söylerdi? Bunlar Lugat hocası Ne demek Lugat hocası? İşte bak aynı kafayı öbürlerinde tezahür ediyor Efendim bu sözünü de Yıllar yılı zor anladık ha. Bir kelime söyledi ama ne diyor acaba dedik yani. Karşılaştıkça hadiselerle, e şimdi geldik İslamoğlu olayında da yine geldik. Lugat hocalığında sıkıntı çıktı. Sözlük hocası. Yani bu nerede kullanılmış? Nasıl kullanılmış? Resulullah sellem nasıl tatbik etmiş? Hiç bunlara bakılmıyor. Kitap sünnet devre dışı bırakılıyor. Lugattan anlam yükleniyor. Nasıl oluyor bu? Yani Rahman Arş'a istiva etti. Er rahman Ali Arşi Rahman Arş'a istivaat Müteşabihattandır. Benim iman İslam ilmi başında çok muazzam izah edildi bu konu. Detaylarıyla müteşabihat konusuna uzun yer verdim. Yani 120 sayfalık bir yerde bayağı yer verdim ona. İtikat bölümünü konuşuyorum. İstiva etti. Ne diyor şimdi Vehhabiler? Arş'a oturdu diyor. Al bakalım işte lugat. Halbuki istevanın lugatına sözlüğüne baktığın zaman dört tane daha manası var va istilâ etti manası da var. قَدِسْتَوَا بِشْرُونَ عَلَى الْعِرَاقْ gayri غَيْرِ ve وَدَوْمِنْ مُحْرَقْ diyor şair. Bişir Irak'ı istilâ etti diyor. Kansız, e, savaşsız geldi tahta oturdu diyor. Ama istila etti diyor. عَلَى Irak. Çünkü Irak'ın üstüne oturamaz ki. Anladın mı şimdi? Burada ben sandalyeye otururum ama Irak'ın üstüne oturamam yani. O zaman Irak'ı ne yapabilirim? Hükmüm altına alırsam istiladır. istiladır. Allah'ın da kahır ve galibiyeti ve kudret ve tasarrufunun arş ve altındaki bütün mahlukata e, hükümran olmasından kasıt ediliyor. istiva. E ne var orada başka? Tamam oturdu manası da var. Ama istila etti manası da var. Yöneldi manası da var. Sümme steva iles sema. Semaya istivat ediyor O ayette ne manası var? E, göğü yaratmayı kastetti, yöneldi. İradesini oraya yönetti demektir isteva. İlah ile kullanıldığı zaman. Her harfi ced'e göre de mana değişiyor önündeki gelene göre. E sen burada oturduğu nereden çıkarttın efendi? E şimdi bu lügat orada bakıyor, lügatı da bilmiyor. 5 lügattan birini seçmiş. Tercih bilen neden bunu seçtin de öbürünü seçmedin? Oturdu diyorsun. Peki sen şimdi burada Kur'an'a baksaydın bunun oturdu manası olmadığını anlar mıydın? Neden? Leyseke misli şey ve semîul basîr <gülüyor> diyor. Öbür ayete baktığın zaman Allah'ın benzeri, misli, mumasili, müşabi, hiçbir şey yok Peki o zaman, oturduğu zaman Bizle oturmasında benzemiş oluyor mu? Bütün mahlukat oturuyor <gülüyor> Oturmadan duramıyor yani Peki Allah Teala niye oturmaya muhtaç olsun? Gelelim Peki Halik şey, Her şeyi kim yarattı? Ne demek o? Her şey yoktu demek değil mi? Peki arşta yok muydu önceden? Evet yoktu Arş yokken nereye oturuyordu? Haşa ve kella e sen diyorsun ki arşı sonradan yarattı Sonra diyorsun ki oturduk oturdu kalkamadı Haşa ve kella Yani lügatla gidilmez Efendim size ne diyordu? Bunlar lügat hocası Ne demek işte anladın şimdi? Bir kelimeyi görüyor orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifinde buyuruyor İşte efendim şirkten ne ediyor Veyahut İşte kabir ziyaretini yasakladım Şimdi gidin kabirleri ziyaret edin size ölümü hatırlatır. Bu sefer geliyor kabir ziyaretinde Fatiha okuyorsun, okuyamazsın diyor. Yasin okuyorsun, okuyamazsın diyor. Niye diyor? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini serbest ettiyse diyor ahireti düşüneceksin diyor. Ölümü düşüneceksin dedi diyor. Sadece onu düşüneceksin diyor. İyi hindi gibi düşüneceğim çıkacağım. Ölü de benden bir hediye bekliyor kardeşim. Halbuki göbür hadiste ne diyor? Dirilerin ölülere hediyesi ulaşır diyor. İstifhar edilir diyor onlar için. Hediyeler gönderilir diyor. E, dua edilir diyor. yer elin duasından kabre eline rahmetler dağlar gibi. İtikafınla Allah leyhüdhilu. Min duayehil ard emsalil cibal. Miner rahme buyuruyor. Hiçbir <gülüyor> öbü e bu hadisleri görmeden, düşünmeden sadece diyor ahireti düşünebilirsin. O kadar. Fatiha hediye diye bir şey yok diyor. Hediye gider mi? gitmez diyor. Ya bu kadar hadis-i şerif var hediye gider mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider. Anam öldü diyor sahabe sahih hadis. Ne yapacağım? Bir hayır yapsam onun ruhuna ne yapayım diyor. Su hayrı yap. Kuyu kaz diyor. Su aç diyor ananın ruhuna gitsin diyor. E şimdi sen burada sahih hadis var. Kuyu kazsa, millet içse anasının ruhuna nereden gidecek? E, onun sevabı gittiğine göre Fatihanın da gider. Bunu anlamayacak ne var? Kıyas. Kıyası fukaha. Mesela şeriatın delilleri kaç? 4 Kur'an yeter mi? Yeterli değil ki Kur'an'ı şerh eden ne? Sünnet Peki hadis-i şerifte her mevzu kıyamete kadar bulunamayabilir İcma Alimler icma ettiler Alimler neye göre icma ettiler? Ayette, hadiste yoksa E kıyas-ı fukaha Bir şeyi bir şeye ne yaptılar? Kıyas ettiler Peki kıyas ve içtihat Kur'an'da var mı? Var Lâ alimeu'llezîne istenbitûne evmünhum. Velâ reddû ile'r-resûl meseleyi peygamberime havale etseler diyor. Bak orada bıraksaydı sünnette kalacaktı iş. Ve ile ulü'l-emri içlerindeki alimlere havale etseydiler. Ne oldu? İcma ümmet. ümmet derken ulemanın icması tabii ki. Bütün bakkallar dernekleri toplansa, üzerine bir de zercavatçılar, şirketleri toplansa, değil mi? He? Bütün Türkiye'deki ne diyorsunuz onlara? Hobiler, mobiler, kobiler, bir şeyler ha Hepsi toplansa bir şey helal veya haram olduğuna karar verebilirler mi? İlmi yok Ha, ücma ümmetten maksat ümmetin alimlerinin ittifakıdır Rastgele ümmetin ittifakı değildir e, Ama ne diyor ayet? İçlerindeki emir sahipleri yani alimlere havale etseydiler O meseleyi çözerlerdi Kim çözerdi? İstinbat sahipleri İstinbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilmek Sözlük anlamı Ama istilaha manası ne? içtihat edip son derece ayetteki hadisteki ilmini zorlayıp gayret ederekten o felsefen fetvasını çıkaranlar bilirdi diyor. Şimdi burada zaten fesel öyle zikri inkıtüvlat alemi. Siz bir fıkıh bilmiyorsanız zikir eline elime sorun. Orada da ulemaya bizi sormaya havale ediyor. Öyleyse burada kitaptan sonra sünnet. Kitap nerede? Zel kel kitabı la rahim fi Zaten Kur'an-ı Kerim'in rehberi anayasası. E bir sünnet nerede? E tıvur rasul, rasule itaat edin. Ve ma teakumu rasul fekudu. Rasulüm ne verdiyse şey alın. E, Mane hak mâne yasak etti, vazgeçin. E sünneti havale ediyor. E ayet bizi nereye havale ediyor? E Resulullah'a gidemedin, hadiste bulamadın, kendine soramadın. Ülül emre gidin, alimlere istimbat sahibi, istihaat sahipleri bilecek diyor. Ona da öğretecek diyor. Zikri eline sorun. Bize havale edin. Kıyas. E fe atebir rüya Ey basiret sahipler ibret alın, ibret ne demek? İbret lügattan gidiyorum yine Ibret geçiş demek Ibur geçmek demek Arapçada, ibur e, Ibret ne demek geçmek? Burada bir hadise yaşanıyor, sen buradan ibret alıyorsun Ne demek ibret alıyorsun? Buradan başka bir yere geçiyorsun Nereye geçiyorsun? Ya yarın buradan ders çıkarayım Böyle bir şey yine olursa ben buna ne tedbir alayım'a geçiyorsun Misline, mumasiline kıyas ediyorsun Kıyas Resulullah s.a.v. say hadisine nere ne Hazreti Hz. Muazzam? diyor Sen diyor gidiyorsun Yemen'e vali gönderiyorum seni. Neyle hükmeteceksin Allah'ın kitabıyla. Fe'inlem tecid fi kitabıyla. Ayette yer bulamazsan Fe'bi sünneti rasulü. Rasulünün sünnetiyle. Yani hadislerden senden öğrendiklerimle. Fe'inlem tecid fi sünneti. Benim sünnetimde hadiste delil bulamazsan birisi gelip başına bir iş gelip senden hüküm sorarsa ne yapacaksın? Eçte-i durayi. Görüşümü zorlarım diyor. Bildiğim ayet ve hadislere kıyas yaparım diyor. Elhamdülillah lezi ve fekka rasûle rasûl elçisini muvaffak eden Allah'a hamdolsun İyi ki ben ne yaparsanız yapın ben bilmiyorum Derim demedin diyor İçtihat ederim o hükmü çözerim dedin diyor Allah'a hamd ediyorum ki seni muvaffak etti diyor Bak doğruyu buldu İçtihat ederim dedi da. De, sahih hadis bu Hep kütübü şiddet hadisleri bunlar ya Ondan sonra adam geliyor Diyor ki benim annem öldü diyor Bu da sahih kütübü şiddede benim annem öldü diyor veyahut babam işte annem diye hatırlıyorum Evet, borç bıraktı diyor Ben diyor, efendim e, Ha annem hacca gidecekti, hacca gitmedi Ondan sonra ben onun yerine hacca gitsem olur mu diyor Haç kitabımda kaynağı var Yani bedel gibi, yerine gibi veyahut vefat etmiş Vasiyet etmişse zaten şey oluyor da mecbur oluyor Vasiyet etmemişse de sen yine yaparsan çok iyilik olur tabi Hac farz olmuş, gitmemiş, ölmüş, vasiyet etse, parasından falan bir şey ayırırsa sana, sen mecbur olursun zaten, o sana vasiyeti var. Vasiyet etmediyse de gitmekte çok fayda olur yine. Ama o vasiyet etmedi ama ondan o hac düşer mi? veya ahirette azabından kurtulur mu meselesi? Faydası umulur, sen git. Diyor ki diyor Hac diyor, ben onun bedeline yerine hac etsem ödeyebilir miyim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ona orada bir kıyas öğretiyor. Kıyas-ı en büyük delili bu hadiste. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Anan öldü, birine borcu olsaydı Sen götürseydin Deseydin ki anamın borcunu ödemek üzere Şu parayı getirdim sana deseydin, O borç düşer miydi anandan? Alacaklı kul hakkı sahibi Ödendi parada Mevzu kapanır mıydı diyor Kapanır diyor O zaman فَحَقُّ اللّٰهِ اَحَقْقُوَنْ Allah'ın hakkı ödenilmeye Daha layıktır diyor Madem haç Allah'ın hakkıdır Sen de gidip onun yerine hacını yaparsan diyor Düşer diyor, burada sana neye yaptı haç başkasının yerine haç yaparsan ondan düşer mi bedel hacci meselesinde Tabii zaruretler var şeyler var yoksa zengin sağlıklı gitmiyor onu demiyoruz Şimdi bunun yaptığı bedel haççından bundan bu haç vazifesi düşer mi meselesinde sana ne yaptı kıyas yaptı Ne kıyas yaptı sana e, insana borcun olsaydı ödeseydin düşer miydi diyor O zaman bu da düşer diyor yani kıyas yapıyor Tabii ki o ona vahiy ile bildiriliyor, ayrı dava. Ama müçtehitlere de yol gösteriyor. Bu şekil kıyas yapın. Ha, o halde şeriat ortada, şeriatın ıstilahları ortada, bu din yerleşmiş. Daha bundan sonra edebiyatla, lugatla, sözlükle, efendim, meallerle, bilmem nelerle birisi kalkıp da kendine göre bir mezhep, bir din çıkaramaz yani. Oynanacak bir şey değil. Allah dinle oynamaya çalışanları, şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Konuşmalarını dinlemekten uzak eylesin. Onlara mail etmekten muhafaza eylesin. Edebiyatlarına, cümlelerine, laf salatalarına aldanmaktan bu ümmeti muhafaza eylesin. Allah bu milletin kalplerini onlara karşı ikrah ilka eylesin. Allah'ım nerede denen hakkı anlatan atan varsa, kalpleri oraya cezbeylesin. Oraya dinlemelerini, amel etmelerini müyesser eyle yavrum. Amin Allahum salli aleyh. Muhammedin Aleyhi, aleyhi Demek ki zoraki konuşmalar, yapmacık cümleler, kelimeler, lügat ve sözlük üzerinde durmalar insanın batınının harab olduğuna ve kalbinin ve gafletil kalp, kalbinin Allah'tan habersiz olduğuna delalet eder Çünkü Allah'ını bilen, zikir üzere olan insan ne yapmaz? Böyle özel cümleler kurayım, özel kelimeler kullanayım, milleti cezbedeyim, celmediyim, çekeyim diye uğraşmaz kendini tekellüfe, külfete Sok vaz vazında konuşmanın hitabetin neyse usulü budur. Bundan sakınmalısun diyor. Ve manet tezkiri. Şimdi burada tezkirin manası nedir? Tezkir ne demek? İşte ait kelimede ve zekkir öğüt ver. Fazet, nasihat et her türlü gelir. Fe inne zikra çünkü vaazu nasihat öğüt vermek. Tenfaül müminin inananlara mutlaka fayda verecektir. Mutlaka Şimdi bu bir dahaki derste inşallah ben ileriye gidecektim niyetim ama gidemedim. İleriki derste yani burada şimdi vaaz eden adamın maksadı ne olmalı? Ne anlatmalı? Konu ne olmalı? Konu! İşte konu çok önemli. O konuları bize verecek. Sizler de, ben de, şimdi ben şimdi her hafta konuştuğum için, haftada üç beş kere konuştuğum için farklı konular, farklı derslere girmek durumunda kalıyorum. Ama Mesela bir yerde bir kere konuşacak olsam veya o kişilerle bir kere rastlaşmış olsam benim konuşma şeklim farklıdır. Çünkü evvelce televizyon yoktu. Radyo yoktu, bir şey yoktu. Haftada bazı kere 10 yere, 20 yere gidiyorduk. Gündüz de vardı. Birkaç yere gittiğimiz oluyor. Kadın bazı, erkek bazı falan filan. O zaman tabii aynı konulardan bahsedebiliyorduk. Çünkü neden? insanlar yorulmuyor. Çünkü oradakini o dinlememiş, oradakini o dinlememiş oluyordu. Ama şimdi aynı şeyleri her seferinde konuşursan, bıkma, usanma veya da ben bunları biliyorum hareketleri başlar. Onun için dersler yapıyoruz. Bu dersler muhtat, bundan sonra da işte kebâir günahlar, böyle seri seri dersler yapılacak. İnşallah. Zaten mektubat bitmez. Terh bu terh biz biteriz, onlar bitmez. Orada önümüzde bayan mevzular var. Ve lakin, Esas tezkir, öğüt vermek, nasihat yapmanın manası nedir? Yani sen bir adamla hayatında bir kere karşılaşmışsın. Diyelim bir evde veya beş, on kişiye seni çağırmışlar, konuş demişler, neyse. Burada en mühim mesele, ki benim çocukluğumdan beri üslubumuzu o şekil bize öğrettiler, büyüklerimizden. Yani Allah Teala yaratması, yaşatması, nimetleriyle kuşatması. Buradan geçiş yapılacak, işte biz bizim elimizde değiliz kabir var, ölüm var, ahiret var o geçişte yani zorluklar, münker nekir, sırat, mizan ve da cehennemdeki azaplar falan filan imanlılar için konuşuyorum iman olmayana tabi direktman Allah'ın varlığı konusunu işlemek lazım ama Allah'ın varlığını bilip de şerata inanmıyorsa o zaman o Allah bizi başıboş mu bıraktı yani? kurban olduğun, madem Allah'a inanıyorsun peygamber göndermiş, kitap indirmiş oraya inandırıp çekmek lazım ha ben Müslümanım, Kur'an'a da inanıyorum ama şeraat neymiş? Böyle de dolu şuursuz bir toplumdayız. Bu sefer oradan e işte ayetlerle, e Allah'ın şeriatı demek, hükümleri demektir. E Kur'an'a inanıyorsun, nasıl ne inanmıyorsun? O zaman oraya geçiş lazım. İtikadı tahsiye üzerinde durulacak. Ama insanı yola getiren, işte namaza başlatan, içkiyi bıraktıran, zinadan uzaklaştıran, düşündüğümüz zaman hidayetine vesile olunacak en mühim konular ahiret, ahiret, ahiret. Çünkü şu anda dünyadasın, bir an sonra ahirette olabiliyorsun. Evine gitmeden ahirete gidebilirsin. Evine gitmeden, arabana binmeden ahirete gidebilirsin. Bak burada sohbetten adam çıktı gitti arabasına şurada, o duvar yıkıldı Darüşşafakan'ın, adamcağız şehit oldu. Göçük altında kalan şehit buradan abdestli gitti sohbetten bir cemaatimiz mesela. Evine gitmeden ahirete gidebiliyorsun. Bu kadar yakınsa, o zaman insan artık yahu edebiyata lüzum var mı? Boş sözel lüzum var mı? Şiir okumanın manası kaldı mı? Seminer, sempozyum bilmem ne bilmem ne. Yani bir anda ahirete gideceğim zaten. O zaman ne lazım? En mühimlerinden başlayarak. Bir an evvel tevbe. Bir an evvel. Şimdi geçen e, Cuma'da bir imam ne? Misafir imamı da herhalde benim gittiğim camiler. Hutbenin mevzusu değildi belki de. O çünkü ilave yaptı bir şeyler. Yani dedi adama dedi hoşuma gitti. Sonra tanışamadık ben. Erken çıktım. Diyorsunuz ki dedi, adam geldi ben Müslüman olacağım dedi, Hristiyan, Yahudi veya neyse. E sen de ona dersen ki dedi, git gusül al da gel yani Kelime-i Şehadet okutacağım diye. Ya dedi adam zaten Kelime-i Şehadet okuyup Müslüman olmadan evvel gusül farz değil dedi ona. Sen dedi o arada hemen Allah Peygamber'i falan anlatıp kısaca bir Kelime-i Şehadet tabi manayı da bilmesi lazım. Öbür türlü manayı bilmeden papağan olur. Ha sen hemen bir izah ile bir Kelime-i Şehadet ikrarı. Söyletir. Ondan sonra ilk terettüp farz dedi gidersin gusül al dersin. Ama dedi sen dedi diyorsun ki adama git gusül al da gel. O arada o adam gitti etti gusül alana kadar yolda öldüyse dedi adamın gavur ölmesine sebep oldun. Hoşuma gitti bak Hoca Efendi'nin sözü kim diyse, Ben hoşuma giden her şeyi alırım. Adını bilsem adını da derdim adamı reklam etmekten de çekinmem kimseyi yani. Beğendim yani. Yani dakikalık işler, anlık işler, saniyelik işler adam o anda ölebilir. Adam kafir mi olsun yani? Git gusül al bilmem ne diyene kadar. Evvela Müslüman olsun dedi. Sonra gusleder dedi zaten. Çünkü Müslüman olması için gusül şartı yok dedi yani. Ha burayı düşündüğümüz zaman el ehen felehep. En mühim ne? Sen kalkıyorsun, adamda namaz yok, abdest yok, şeriatı bilmez, helal arama inanmaz. Bir şey bilmiyor. Adamla muhabbete giriyorsun. Bir vesileyle oturuyorsunuz, ediyorsunuz, konuşuyorsunuz dağdan taştan. Hadi dedikodu hala yani. Onları boş ver. Din adına konuya giriyorsunuz. Efendim, akik taşı sünnet mi? Parmağındaki akik mi zümrüt mü? Efendim, akik sola mı takılacak, sağa mı? E en küçük var. Ben bunları küçümsemiyorum. Sol ele takılacak? En küçük parmağa takılacak. Sünnettir, akik taş değil, hadis-i şeriftir falan felan Bunları küçümsediğimden konuşmuyorum. Ama size bakıyorum. Çünkü sizin internet geyiklerinize de bakıyorum. Mesajlaşma muhabbetlerinize de bakıyorum. Her türlü şey geliyor bana. O kadar fuzuliyattasınız ki. Ne dininize ne dünyanıza ne ağızı. Tamam. O adamla ilgisi yok o konunun. Daha o adam. Elif dememiş ki. İtikadı el-i sünnete göre sahip değil. Sen ondan rekaip namazını konuşuyorsun ya. Yani nafileyi konuşuyorsun ya. Adam oradan ağacın kökünü kesiyor sen buradan yaprağın üzerindeki tozla uğraşıyorsun yani onun için e, ilk karşılaşmalar insanlarla her dakika buluşamayabiliriz çoğunuz bazı insanları bir daha görmeyeceksiniz bir kere görebilirsiniz rastlaşabilirsiniz i̇şte kısa bir şey çıkaralım bilmiyorum ben de böyle bir şey şey edeyim hani onu ezberleyelim yani ilk konuşmada densin yani ilk yani benim sohbetlerimde bunlar geçebilir ama kafada kalmaz Şöyle bir, ne gibi? Küçük bir şey evet. Hazırlayalım küçük Risale Efendimizin İman İslam Risaleçi gibi Çok küçük yani bir şey Kafanızda ezberleyeceğin şekilde Yani insana nereden girersin, nereden çıkarsın? Çabuk ondan sonra adres vermek zorundasın Ayaküstü o bir saat, iki saat muhabbette Nereden bütün hepsini anlatacaksın? Ama başlıca konular Adam en azından diyecek ki Benim noksanım, eksiğim var Diyecek ki ben Öleceğim, gideceğim, ne cevap vereceğim ya? Bir ahireti suali cevabı var dirilmek dirilmeye inanana göre konuşuyoruz ama bu adama bunu tezkir vaz etmek öğüt vermek nasihat vermenin manası nedir diyor şimdi onu anlatacak yani ahiret ve azap mutlaka cehennem mutlaka ölüm ve kabir halleri bunlarla girilecek diyor yani önümüzdeki ders bunu işleyecek bu konudan girdiğin zaman artık kas kat olsa taş olsa kaya olsa ya bütün sevdiğim tanıdığım bildiğim herkes ölüyor. Hakikaten adam doğru söylüyor yani Hoca olmanın da lüzumu yok Adam doğru söylüyor Ölümden kurtulamayacağımıza göre Ya burada ben ölüp biterim yiterim derse Zaten kafirdir Konu kapanmıştır O zaman Müslüman etmeye uğraşacağız Ama adam dirilmeye inanıyorsa Ölümün de kaçınılmazlığını bildiği noktada Bu adam mutlaka etkilenir arkadaş Mutlaka kadar imanı varsa Ölümü dediğin anda etkilenmeyen olamaz yani Müslüman o noktaya gitmek lazım Vaaza oradan başlatarak işte diyor böyle yapmacık, düzmece laflardan uzak dur İnsanlara Allah için bir şeyler anlatmaya bak Anlatırken de maksadın ne olsun? Mevzun ne olsun? Birinci konu Hangi mevzuları seç? Onu anlatıyor haftaya Nasip olsa devam ederiz Öbür hafta yani derste de Senin de bu anlatmaktan kastın ne olsun? Yani ben bu adama niye konuşuyorum? Bir de kendini toparla Konuşmanın gayen ne, şeyin ne, beğenilmek mi istiyorsun, hidayetini mi sebep olmak istiyorsun, delalet etmek istiyorsun falan filan. Bunları beyan ediyor. Ee, daha biz sekizde, kaçtayız yani? Sekizin ikisinde miyiz? İkincide, nelerden sakınman lazım? Oradan geldik, sakınmanın içinde sakınma çıktı. <gülüyor> Öylece madde madde gidiliyor ama Allah Teala istifade nasip eylesin. Lütfeylesin, kerem eylesin. Amin. Şimdi evvela şunu okuyacaksınız. Hazreti Ali Efendimiz size sordular. En yakın adamları sordular. Kufede. Dediler ki, Resulullah'ın sana bir vasiyeti var mı? Sallallahu aleyhi ve sellem, sen de korktun. Belki Ebu Bekir Ömer dönemi çıkamadın ortaya. Gizlediğin bir şeyler var mı? Sana bir veli, veliahtlık vasiyeti var mı? Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki, bana bu hususta bir vasiyeti yok, diyor zat diyor, bana bir vasiyeti olsa ne yaparım? Canımı Verme pahasına da olsa o vasiyeti yerine Getiririm. Nefis için değil diyor, Allah için mecburum diyor. Fakat orada acayip şeyler anlatıyor. Ben de burada diyorum ki, Hz. Ali Efendimiz bunu bildirmişken Haydarbaş gibilerin dedikleri Acem palavların, palavralarından öteye geçemez. Şimdi, orada yalnız ilginç rivayetler var, onları okuyun. Bilgili olun, bilgili olmazsanız Şii'nin biri sizi susturur, kaynağınız olsun. Acem palavralarına karşı cevabınızı bilin Burada bu yazıyor. Ama şey de şöyle, farkında mısın? Hazreti Ebubekir Hazreti dedi, Hazreti Osman'a gelince ne diyor? Dikkatli okursanız ince bir şey var yani. Ya herhalde diyor beni iş şey yaparlar. İçimden geçti diyor çünkü diyor. Hem amcası ne oluyor? Hem kıdemim var, sabikiyetim var, lahi var falan falan. Sonra baktım diyor işte Abdurrahman ne mıydı Şura'da altı kişiden biri dedi ki diyor, herkes şey uyacak mı, burada çıkan karara uyacak, söz mü söz verdik diyor. Bir de baktım Osman'ı seçti diyor, Allah bu sefer baktım diyor, söz verdik daha sözden sonra. Yani oradan anlaşılıyor ki, Hazreti Ebu Ömer'e kendini asla denk görmemiş. Hz. Osman Efendimiz'e denk görmüş ama, ki denkliği de var, denk görmüş ama söz ağızdan çıktı diyor, bağlandım diyor. Bağlandıktan sonra da ne yaptım diyor. O ne dediyse ona itaat ettim, biat ettim. Ondan sonra da harbe git gittim. Maaş aldım diyor. Memur yani devletten, beytül maldan. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz neydi? Hazreti Ebubekir Ömer Efendimiz döneminde bile kadıydı. İslam devletinin hakim hakimiydi. Yani fıkıhta ileri ya ilimde. Fetvalar ona soruluyordu. Oradan dolayı da maaş da alıyordu yani beytül mal Anladınız mı? Bak ne kadar meseleler abi biliyor muyuz bunu? Yani okuyun okuyun bak. Canımız sıkıyor yazıyoruz. Hiçbir şey okumadan ay geçiyor, kenara koyuyorsunuz. İbn Mesud radıyallahu anh tarafından edilen bir hadis-i şerifte buyruluyor ki: Men haşiyen yensel Kur'an ba'de hafzi vel ilme ba'de dersi. Kur'an'ın bir suresini ve surelerini ve tümünü ezberledikten sonra unutmaktan kim korkarsa veya bir ilim dersi yaptı müzakere etti. Ders bitti. O ilmi unutmaktan korkarsa fel yakra şu duayı okusun. Hangi sure okudunuz unutmamak için, ezberlediğiniz unutmamak için, bir de ders dinlediğiniz hocadan unutmamak için. Allah men evvir bil kitabi vesalli ve esrah Burada manası da var. Ya Rabbi gözümü senin kitabınla Kur'an ile gözümü nurlandır, gönlümü aç şerheyle, bedenimi onunla istimal ile, lisanımı onunla itlaq ile yan çöz. Kalbimi onunla takviye ile, anlayışımı onunla güçlü ile, süratli ile, azmimi, kararlılığımı onunla kuvvetli bir İşte ve kuvveti. Bunların hepsini neyle yap? Senin kuvvetinle yap, senin imkanınla yap. Çünkü ya Rahman Rahimin. Ey aciyanların en merhametlisi. Senin yardımın olmadan hiçbir şeye gücümüz yetmez. Vav diyemeyiz. Elif diyemeyiz. Hep o öğretecek. Unutmaktan muhafaza eylesin. Talebeler, medrese talebeleri siz de amel edersiniz. Bir de burada bir beyitler var. Bunu Seyit Muhammed Ali ve Hazretleri Yemen uleması meşahih istimal ederlerdi bu beyitleri derslere başlarken. Bir de Kur'an ezberleme, hafızlık yani veya sure ezberleme başlarken bu beyitleri çok okurlardı. Bu beyitleri okumaya kim devam ederse her duyduğunu ezberler. Ezberlediği şey kulağında yerleşir, ebediyen unutmaz. Buna evliyaullah ilham edilmiş. Kelamun kadimun böyle başlarlar onlar. Kelamun kadimun la yemallu sema'uhu. Ve onlar da öyle bir okuyorlar ki Yemen şivetleriyle birbirine bir karma karışık ediyorlar. Dinlerken de anlayamıyorsun ne okuyorlar. Sonra kitapta görünce biraz daha. Yani daha bir şeyli okuyorlar yani. Kendilerine göre bir makamları var. Tenezzehu an kavli ve fi'li ve Burada öyle diyor. Kelamı kadim ki dinlemekten usanılmaz. Ne kimsenin sözüne benzer, ne işine benzer, ne niyetine benzer. Bihi eştefimin kulli daimen yuruhu. Her derdime şifayı o Kur'an'dan arıyorum. O'nun nuru delilün li kalbi'i inde cehli ve hayrati Nerede şaşırdım? Ne yapacağımı bilemedim. Ne, neyin cahili oldum bilemedim. O anda Kur'an'ın rehberliğine sığınıyorum. Allah'ın kelamı bana delil ve rehber oluyor. Fe <gülüyor> ya Rabbi metti'ni bi sirri hurufi Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı hürmetine harfleri Kur'an-ı Kerim'in ne kadar harfleri varsa tabi hadis-i şerifte geçiyor. Ama bazı kere nasih mensuh itibariyle de değişiyor sayı Harflerinin sırrı itibariyle beni faydalandır Kur'an-ı Kerim'le beni faydalandır, menfaatlendir Ve nevvir bi'i kalbi ise ve sev'i ve mukleti Kalbimi de, kulağımı da, gözümün bebeğini de onun da nurlandır Tenvir eyledim Amin Bu beytler kısa Üç yani Mısır'a e Ama Evliyaullah bunu kitaplarında zikrediyorlar İmam Değrebi Hazretleri, Ali Efendi babamızın kaynaklarındandır Mücerrabat, Kur'an'ın kenarını alır o kitaptan O zat da zikrediyor, ulema da zikrediyor Yani hafızlık yapan talebeler bunu okumuyorlar ya Hiç duymadım Yani Arapistan'da var bizim el i medreselerinde Bizde de olsun inşallah Kelâmun kadîmun lâ yumellü sema'uhu Tenezzehâ ve fiilin ve İhi eştifi min kül daim ve nûruhu delilün kalbi, günde jehli ve piyreti. Fiaa Rabbi, ma tâni bî sır harufi ve nivir bhihi kalbi ve şemgi ve mukleti. bilmiyorum. He Maşallah değin. Daha zaten gide gide pişe kalmadı zaten. Okuduğum kalırdı eskiden hep bir sayfa kalırdı kafamı. Arapça bir sayfa kalırdı. Şimdi o kadar kafam kalmadı iki satır, üç satır idare ediyoruz. Allah size de bize de. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı bereketiyle, okunan Âdi Kerim ve hadis-i şeriflerin nurları berekatıyla mübarek cuma gecesi hürmetine faydalı ilimler nasip eyle. Amin. Amel ihlasla nasip eyle. Amin. Maddi manevi iflastan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, salı ala سيدنا Muhammed ve alal seyidi Muhammed. Allah'ım, bi hakkı seyidi Muhammed ve alal seyidi Muhammed. Bu kardeşlerimize dinleyenler bütün dinleyenlerle beraber cennetini cemalin nasip eyle Amin. Rızanı helaleyle, eyle Amin. Azabından, gazabından muhafaza eyle Allah'ım ateşe yaklaştıracak inançlardan, amellerden, huylardan, ahlaktan beri eyle Allah'ım cennetine yaklaştıracak itikatla, amelle müşerref eyle Allah'ım Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerini istedik nasip eyle Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sığındıklarından sana sığındık sen muhafaza eyle ya Rabbi sen Fazbu Kerem'inle vatanımızı İslam vatanlar iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Ekonomiyi bozulmaktan muhafaza eyle. Amin. İnsanları bu dolar euro yüzünden borçlananları zora düşmekten muhafaza eyle. Amin. bunları yeniden istikrarlı hale gelmesini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bu PKK'ya sen alanı indirmeye başladın. Tamam eyle ya Rabbi. Amin. Bitirene kadar tamam eyle ya Amin. Süleyman Soylu Bakanımız Martan insan'a kadar oralarda yatacağım kalkacağım. Eve bile dönmeyeceğim, bu işi bitirene kadar dedi, senin izninle, senin havlu kuvvetinle yardım eyle ya Rabbi. Amin Mansur Muzaffer eyle ya Amin Ve başladı işte operasyonlar, kayyumlar, atanmalar Ne güzel söyledi Bir tane PKK'nın adını bile anamayacak dedi kimse O hale getireceğiz dedi ne? Ya Rabbi o günleri görmek nasip Amin. eyle Amin Neydi ya? Televizyonlara çıkarıyorlardı bu adamları Bu eşkıyalı, bu teröristleri, Ahmet Hakan gitar çaldırıyordu şimdi Hadi şimdi çaldırsın bakalım, gitarın sapı ne olacak şimdi? <gülüyor> ya sen vatan haini misiniz arkadaş? Bu PKK'cıları, bu teröristleri bütün televizyonlarda o mason kanallarında cayır cayır öne çıkarttılar değil mi? Barajı açsın diye yırsındılar parçalandılar barajı açtırmak için. Ya Rabbi kurban oldum, sen bize acıdın. Sen bölünmekten bizi muhafaza edeceksin. Biz öyle üst eyledik, geçen berat gecesi dualar eyledik. İşler elhamdülillah el hüsnete uygun gidiyor Bugün Tayyip Bey konuştu Pakistan'da e dedi dinler arası diyalog olur mu ya bu nasıl iş dedi E diyanet demedi bu lafı bugüne kadar hala yani Bak Tayyip Bey bunu söyledi Dinler arası diyalog nasıl olacak Bu FETÖ'nün şeyini mesela E biz bunu senelerdir söyledik söyledik söyledik En nihayet Allah söyletti elhamdülillah Elhamdülillah, elhamdülillah. E şimdi bu diyanete de kayım atansa diyorum ben Nasıl olacak acaba Yani <gülüyor> Bürokrasi daha doğru konuşuyor. Bakanlar, hükümet yetkilileri daha doğru konuşuyor. Diyanetten bir bilgi gelmiyor Müslümanlığa ya. Ya bu dinler arası diyalog şirktir. İşgal projesi dedik. Yani neler ettiler bize. Hiçbir yerde bize söz izin, sohbet izni bile vermiyorlar. Vermediler o zamandan beri. Dinler arası diyaloğa bir tane çatmadılar ya o senelerce. Bak şimdi elhamdülillah hükümet devlet uyandı. Elhamdülillah biraz geç oluyor bazen ama Allah'ta kurban olduğum, biz bir şey değiliz ama doğruları söylemekte önce olduk önce söyledik, bu iyi bir şey önce söylemek iyi bir şey Allah bize nasip etti elhamdülillah ama şimdi hidayet e belirdi elhamdülillah herkes anladı diyalog şirktir diyalog olur mu anlaşıldı e biraz zor oldu, şu pahalı oldu, bize de pahalıya patladı ama elhamdülillah iyi yere gidiyoruz biraz maddi zararlar olsa da işte ekonomi bozuluyor oluyor, şöyle oluyor ama ne yapacağız? Mecbur bu PKK ile savaşması lazım. Mecbur bu e, Avrupa Birliği ile bozuşması lazım. Bunlarla bozuşmazsan Allah'la bozuşursun. Allah'la bozuşursun. Bu Avrupa Birliği sizi alacağız diyerekten ne gavurluklar dayattılar bize dayatıyorlar. Mecburuz bunları iptal etmeye değil mi? Eşi hükümetleri es çekiyor. Ya da Avrupa Birliği'ni zelil eyle yavrum. darma Darmadağın eyle yavrum. Türkiye'yi kuvvetli eyle yap, İslam alemine lider ülke eyle yap, basımızdaki yöneticileri sen Fazl-ı Kerim'le hayırlayır, şad eyle, Amin. istikametle müşerref eyle, Amin. kendilerine doğru bilgiler aktaran hayırlı müsteşarlar nasip eyle, Amin. hayra teşvik eden şerden men eden hayırlı istişarecilerle müşerref eyle, Amin. Onları yanıtmaya, yanlışa sevk etmeye çalışanları yanlarından uzak eyle, bertaraf eyle, Amin. teşhir eyle, Amin. bu FETÖ belasını tarumar eyle, Amin. bitir götür Ya Rabbi eserini dahi bırakmayıp izale aleyle, PKK, PYD, YPG neyse bunların Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki ne kadar uzantları varsa kahrumahu perişanı, ele başlarını yakalamak acil nasip eyle. Bütün belediyeleri, bütün yetkilerini ellerinden aldır. Ya Rabbelak'ım. Ve bu hususta da milletimize metanetler, sabırlar, istikametler nasip eyle. Amin. Doğu Güneydoğu'daki Müslüman eli sünnet Kürk kardeşlerimize yardım eyle. nusretinle hid eyle. Amin. Bu belayı başlarından bir an evvel kaldırıp onları hürriyet emniyet içerisinde eskisinden ziyade maddi manevi kalkınmakla müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi İslam vatanlarını da bölünmekten muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl Doğu Türkistan'dan Filistin'e Yemen'e kadar nerede el-i zulme uğruyorsa mazlumleri aziz eyle. Amin. Mazlumleri halasa eyle. Amin. Zalimleri kahru perişan eyle. Allah Mısır'da kardeşlerimiz de hapishanelerden halasa eyle. Amin. Bu Şiilere ya Rabbi bu hilali tamamlatma ya Rabbi. Amin. Bunların bu istedikleri ehlüsünet ülkeleri karıştırma, fitneye bulaştırma Ya Rabbi, faaliyetlerini iptal eyle. Ay. Başlarının derdine düşür bunları Ay. ya Rabbi. Irak'ta da, Musul'da, Kerkük'te her yerde ya Rabbi. Bu şianın ehlüsünet vatanlarına girmesinden muhafaza eyleyip kardeşlerimizi en yakın zamanda hem Daesh'in, hem Işid'in, PKK'nın hem şianın şerrinden halâs eyle. Ay. Hürriyet, emniyet içerisinde İslam'ı yaşayacağız, söz veriyoruz. Bizi bu sözde durmaya muvaffak eyle. Ay ve Türkiye'deki istikrar ile diğer İslam alemin ülkelere de bu istikrarı nasip eyle Ay. maddi manevi birlik nasip eyle Kur'an sünnette cem eyle ehl sünnette ittihat nasip eyle Ay. sen fazl-u keremine ya rabbel dünyamızı da ahiretimizde mamur eyle Ay. gönüllerimizi mesrur eyle Ay. günahlarımızı mağfiret eyle Ay. boyunlarımızı cehennemden şu saatte azad eyle Ay. cuma gecesinin günün adabına adabına layık bir şekilde yaşamak nasip eyle Ay. Faziletlerine, nail eyle, zikirlerine, Ay. ibadetlerine muvaffak eyle Ay. Kolaylıklar ihsan ile, Gece namazlarında, ibadetlerimizde, derslerimizde Bol, bo boş, boş vakit, bereketli vakitlerle merzuga ile. Ya Rabbi, ömrümüzün çoğunu yaşadık ekseriyetimiz itibariyle Fakat bereketsizlik oldu Bundan sonra kalan ömrümüzde bari hayırlı işler yapmak Hayırlı eserler bırakmak Arkamızdan hayırla yad edilmek İnsanların hidayatine vesile olarak Arkamızdan da manen yaşamakla bizi merzuga ile yarım, manen ihya ile yarım. Amin diyen diller nehrcüyüm de nazadeyim. Amin, amin. Buharmetullah hem ve Yasin. Amin. Böyle çalışırsanız Allah her eve sokacak. Allah hidayetini her kalbe ilka edecek. Amin. Sizi vesile eylesin. Amin. İşlerinizi rast getirsin. Amin. Hayırlı Muratlanıza nehile eylesin. Amin. Bol boş vakitlerle müşerref ileyip, dinine hizmette hepimizi istimal eylesin. Allah'ım rızkımıza kefil oldun. Bizi uğraştırma ya Hayırlı helal rızıklarımızı gönder. Bizi bu hizmetle meşgul eyle yap. Amin. Amin. Allahümme, Allahümme. Salli, ve Salli ve sellim Ve barik, barik. Ala seyyidina, alâ seyyidina. Muhammedin, nebiyil Muhammedin nebiyil ümmi El habibil alil kadri El, alil kadri. El azimil cahii Ve ala alihi ve sahbihi dualarımızın kabulü için hayırlı huzur muratlarımızın husulü için bütün dinleyenlerin hidayetine vesile olması için kainat efendisine sallallahu aleyhi ve sellem arz edilmek üzere buyurun essalatu vesselam aleyke ya resulallah essalatu vesselam aleyke ya habiballah essalatu vesselam aleyke ya seyid el ve el Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Paşta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, sahabe-i kiramın, ehlibeytinin, vetvanın, vesilsile-i meşayihimizin ve İsmet babamızın, efendi babamızın Şeyhül İslam İsmail efendi vesaire, ve Şerh Şeyh Hüşuul İslam'ın Hazret Fatih Yavuz'un ve Selat-ı Ali-i şehit askerlerimizin ve meyyit ve meytelerin ve bizim geçmişlerimizden cümlesin ervah-i çür. el Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. er rahim malik Yevmiddin.